Ne? Elhamdülillahi ve ve Ve ve min illallah Evet. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konumuz bidat idi. Geçen dersimizde demiştik ki قال ابن الماجشون رحمه الله yani İmam Malik'in öğrencilerinden birisidir. Dedi ki سميتو مالكا يقول diyor ki İmam Malik rahim Allah, şöyle söylediğini duydum diyor. من ابتدعى fil الاسلام بداة her kim İslam'da bir bidat ulaştırırsa ve da icat ederse yaraha حسن ve bu icat ettiği bidaat kendi heva hevesine göre iyi bir ibadet ve da iyi bir amel veya da iyi bir iş olduğunu iddia ederse Fakat زَعْمَ اَنَّ مُحَمَّدًا خَانَ الرسالة. O zaman bu icadıyla ve bu sözü ile o zaman ve vesselam tek kelime ile onun anlayışına göre ve vesselam risalete hainlik yaptı. Ve siz biliyorsunuz bütün resuller bütün resuller risaleyi aktarmakta masumdurlar. Ey hiçbir resul, hiçbir resul Allah Celle Celaluhu'nun ona vermiş olduğu görede bir miskaza kadar taviz vermez ve iftira atmaz. Olduğu gibi toplumuna ne yapar ulaştırır. Ve dolayısıyla Ali aleyhissalatu vesselam'ın Aleyhisselatü Vesselam'ın emretmediği, söylemediği bir şeyi her ne kadar diliyle Allah Resulü söyledi demiyorsa da daha önce de ne demiştik ki bidatçı olan kişi yani haliyle demek istiyor ki yani her ne kadar kalile yani diliyle söylemiyorsa da haliyle bu icadıyla demek istiyor ki Allah Resulü Vesselam şeriata eksik getirdi. Ve otta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu gibi şeylere değinmedi. Biz bunları getiriyoruz. İnsanlar ibadet yapsın. Ve bu yani ibadetlerden bir ibadettir ve otta kişiyi Allah'a yaklaştıracak bir salih amel demek istiyor. Ve Dikkat ettiyseniz demiştik ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine muhalif olan herhangi bir amel, o amel ne olursa olsun, türü ne olursa olsun, o amel Allah katında nedir? Merdüttür. Merdüt olduğuna dair hangi hadis demiştik? Men amelan. Men amelan. Eyvah. Men amelan, amelan. Amelan. Eyvah. Neyse aleyhine amelan. Fahuva radbu. Ve bu ameli, İmam Muslim, bu hadisi İmam Muslim Rahimahullah, kitabında ne yapmıştır? Göstermiştir. Dolayısıyla bidatçılar bidatçılar ister bu bidatçılar arasında ister eciler olsun, ister kaderiyeciler olsun, ister hariciler olsun, ister rafızlı şeyhler olsun. Valimler diyorlar ki bidatçılar diyor esas itibarıyla dört tane fırkadır. Ve bu 72 fırka bu dört asıl fırkadan türemiş. Hatırlıyorsunuz Allah-u Sallallahu diyor ki geçmişte Yahudiler 71 tamam mı? Haristin. Hristiyanlar 72 benim ümmetim diyor gelecekte <gülüyor> 73 fırkaya ayrılacak. 72'si cehennemde birisi nedir? Cennettedir. Evet. Bu sözü söylerken ve vesselam Ashabın dikkatini çekerek dediler ki Ya Resulullah yani bu kurtuluşa erecek olan grup veya cemaat kimdir? Dedi ki Aleyhissalatu Vesselam Ma ana aleyhi ve ashabi. Diğer rivayette El Cemaat. Başka bir rivayette El Sevadil Ağzam. Her üç rivayette de sahihtir. Ma ana Vashabi diyor, ben ve ashabımın üzerinde olduğumuz yoldur. Ey, ben ve ashabımın üzerinde olduğumuz yola tabi olan kişi, bu kurtuluştadır. Ey, el fırkatun naciyeden sayılır. Tamam mı? Ama her kim, benim ve ashabımın sünnetine muhalefet ederek, benim söylemediğim, veyahut da ashabımın söylemediği bir şeyi, bize mal ederek, veyahut da din adına icat edip, Müslümanlara sunarak ve Müslümanlar da o ibadet o icat edilen ibadet ile amel edilse o ibadet her ne kadar onlarca ibadet ismi veriliyorsa da o ibadet ve Vesselam'ın sünnetine ve ashabın sünnetine ve anlayışına uygun olmadığından dolayı o ibadet kesinlikle nedir? Merdüttür. O zaman bu gibi fırkalar Özellikle al khariciler Murciyeciler, Kadericiler, bir de elcebriyeciler var. Tabi el aslında Kaderiye'den sayılıyor. Dolayısıyla bu gibi insanlar tamam mı? Bu gibi insanlar demek istiyorlar ki Allah Resulü Aleyhisselam Risaleti gereği gibi bize ulaştırmadığı için ve da bazı eksiklikler var. Yani her ne kadar dilleri söylemiyorlarsa da Peki sen bunun için icat ediyorsun? Bu gibi ibadetleri, bu gibi işte neden ortaya koyuyorsun? Hani diliyle söylemeye utanıyor veya da korkuyor. Tamam mı? Ama haliyle amaline mehalesef şiddet bu anlaşılıyor. <gülüyor> Diyor ki İmam el şatıb rahim Rahimeullah El-İrtisam kitabında Ennel muhtedi'u tam muanidun liş-şer'i ve meşakku leh diyorlarmı bidatçı bir kişi diyor şeriat'a muanid bir kişidir yani şeriat'a karşı koyan bir kişidir muanidun eş-şer'i ve meşakku eş leh ay liş çünkü diyor şer'e şer'e dediği zaman Bazen Allah Celle Celaluhu kast ediliyor, Bazen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ve biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yaptığı zaman, ey bir şeyi söylediği zaman din konusunda olduğu için tek kelimeyle Allah Celle Celaluhu tarafından ona bildiriliyor. Aleyhisselatü Vesselam din konusunda kendiliğinden asla bir şey konuşmaz. Hangi Herhangi bir ibadet olursa olsun helal ve haramda Tamam mı? Veya ya emirlerde da yasaklarda tek kelimeyle Allahu Teala'dan almış olduğu emirlere dayanarak ne yapıyor? Müslümanlara veya ümmetine aktarıyor. Eyne. Vema yanıtçı olmayan hava, illa yuha. Burada diyor ki, an al mübtedağ, had nesel nefsə hu manzilat el diyor bidatçı bir kişi diyor tek kelimeyle diyor kendi kendini şeriata karşı apayrı bir müşerri olarak koyuyor. Çünkü eğer bazı ibadetleri oluşturuyorsa veya da icat ediyorsa oysa ki ibadetler tek kelimeyle nedir? Tevkifidir. Yani delile dayalıdır. Delil nereden? Kur'an'dan ve sahih sünnetten. O zaman bir kişi ve bu kişi istediği, istediği kadar alim denilsin veyahut da şey denilsin veya hatta hoca denilsin ustad denilsin ne olur ne denirse denilsin. Bu kişinin icat etmiş olduğu ve yahut da ortaya atmış olduğu bu gibi ibadetler madem ki Ali Sattwasalem döneminde yapılmadıysa ashab döneminde de yapılmadı. Daha doğrusu ashabın anlayışına da tersir. O zaman tek kelimeyle bu adam diyor ki yani ben de ibadet konusunda istediğimi ortaya koyup, müslümanlara sunabilir belir veya hatta tavsiye edebilirim. O zaman tek kelimeyle bu adam ne olmuş oluyor? Şeriat'a karşı tek kelimeyle şeriat'a karşı kendi kendini bir müşerri olarak ortaya atmış oluyor. Allah korusun. Onu dikkat ediyorsanız neden Allah Celle Celaluhu kanun koyucuları kınıyor veya hatta tehdit ediyor? Allah'ın kanunlarına zıt kanunlar koydukları için. Yani ister Allah'ın kanunlarına hani hüküm verme konusunda bir kanun koyucu Allah'ın kanuna zıt bir kanun koyduğu zaman aynı şekilde bir bidatçı bir ibadet türü uydurduğu zaman bundan hiçbir farkı yoktur. Bu da Allah'ın kanuna zıt bir kanun koymuş oluyor. Bu da Allah'ın kanuna zıt bir kanun koymuş oluyor. Öyle değil mi? Dolayısıyla bu da müşerrih, bu da müşerrih. Ve Allah Celle Celaluhu'nun kanunu, kanunları karşılığında daha başka kanunlar koymak veyahut da uydurmak tek kelimeyle nedir? Küfürdür. Ama bu kişi, bu kanun koyucu, koymuş olduğu kanunlar, koymuş olduğu kanunlar, gerçekten bilerek mi koydu, bilmeyerek mi koydu? Ve bu bidaatçı, icat etmiş olduğu bidaat, bilerek mi koyuyor, mi, bilmeyerek mı mi koyuyor? Bunu alimler ne yapar? Bunu alimler gözden geçirirler. Ve bu kişinin hayatından veyahut da Siretinden siretine bakarak bu kişinin gerçekten kanun koyuculuğu yüzde yüz şeriata zıt olduğunu bilmesine rağmen ne yapıyor? Koyuyor veya da icat ediyor. O zaman o kişinin hakkında ne yaparlar? Küfür kararını alırlar. Ama normal avam tabaka bu gibi şahslar alimler tarafından bu kişinin küfürü ilan edilmediği müddetçe Ağvam tabakasından ağvam tabakasından olan bir kişi kimseye filan adam kafirdir diye söyleyemez. Niçin? Çünkü ağvam tabakasına mensup olan ey Kur'an ve sünnetten anlamayan veyahut hüküm istinbat edemeyen kişi şuna buna kafir isminin koyamayacağı gibi kimseyi de tekfir etme hakkı yoktur. Tekfircilik veyahut da tekfir etmek Rabbani alimlere mahsustur. Bu Rabbani alimler o kişiyi tekfir ettikleri gibi tabi bütün her şeyi delilleriyle öğrendikten sonra ne yapıyorlar? Bu karara varıyorlar. Bu bidatçı da olabilir. Örneğin Cehep bin Safvan mesela bu bidatı oluşturduğu zaman <gülüyor> alimler onun döneminde ne yaptılar? Cehep bin Safvan sireti onlarda, onlarca nedir? ey eybellidir. Dolayısıyla bu ortaya koymuş olduğu bu gibi görüşleri de gözden geçirdiler. Ondan sonra bu kişinin hakkında tamamen küfür fetvasını ortaya koydular. Derken onun zamanında bu kişi tekfir edildiği için bu zamanımızda da bazı alimler onların fetvalarına dayanarak ne yapıyorlar? Diyorlar ki Cehenn bin Sıfı'nın kafirdir. Dolayısıyla şimdi avam tabakasından bir kişi... Alimler bir kişinin hakkında küfür kararını almaksızın avam tabakasından bir kişi kendiliğinden kalkıp da filan adam kafirdir, filan adam zındıktır, filan adam Yahudidir demesi onun hakkı değildir. Niçin? Çünkü bu onun sahası değildir. Tekfircilik meselesi alimlerin sahasıdır. Yani onların tahassusudur. Avam tabakanın tahassusu değil. Dolayısıyla bazı avam tabakasına mensup olan bazı insanlar maalesef şiddet sınırları açarak hem alimlerin hakkına tecavüz ediyorlar hem de belki o kişi üzerinde hüccet olmadığından dolayı oluşturmadığından dolayı ve takatmadığından dolayı o kişi haksız yerde onu tekfir etmiş oluyorlar. Ve biliyorsunuz ister kanun koyucu olsun ister bidatçı olsun bu iki kişiyi tamam mı onlara kafir isminin verildiği zaman ve kişiler de onun hakkında bu kararı aldıkları zaman alimler de bu konuda karar almadıysa veya da almadan önce alimlerin önüne geçerek bu kararla asalar, o zaman Allah korusun, eğer o insanlar gerçekten üzerlerinde hüccet kalkmadıysa, o zaman o söz ne yapar? Kendilerine döner, kendileri kafir olur, Allah korusun. Ve dikkat ediyorsunuz Hücret Suresinde Allah Celle Cew ne diyor? Allah Celle Celaluhu diyor ki, Ya eyyühellezine amenu la tuqaddimu beyne yedeyillahi ve rasulihi. Ey iman edenler, sakın sakın Allah ve Resulü önüne geçmeyiniz. Aynı şekilde avam tabaka şimdi alimler nedir? Resulullah'ın varisleridir. Risaletin bittiği zaman veyahutta olmadığı dönemde yeryüzünde din adına konuşan kimlerdir? Alimlerdir. O zaman alimlerin önüne geçmek tıpkı Allah ve Resulü önüne geçme geçme gibidir. Alimlerin önüne geçmek tıpkı Allah ve Resulünün önüne geçmek gibidir. Tıpkı bu ayette Allah Celle Celaluhu buyurduğu gibi. O zaman bu bid'atçı denen insanlar ve daha önceki derslerimizde demiştik yani bir idafi bid'at var bir de hakiki bid'at var. Hakiki bid'at demiştik ki kesinlikle Kur'an'dan ve sünnetten hiçbir delili olmayan bid'attır. İdafi bid'at demiştik tamam mı? Asıl itibariyle delili olup olup ama keyfiyet konusunda delili olmadığından dolayı ne yapmışlar bunlar? demişler ki bu bidai hasanedir demişler. Ve örneğin demiştik ki mesela şaban şabanın bazı gecelerinde ve hutreca'nın bazı gecelerinde yaptıkları bazı özel ibadetler belli keyfiyetlere bağlı kalarak ve yahut da demiştik ki Ali Sattwasem Miraç gecesini veya ta doğum e, çıkışını kutlamaları veya ta Allah Resulü'nün doğum gününü kutlamak tamam mı? Bunlarda ne? Bunlarda kesinlikle kesinlikle Kur'an'dan ve sünnetten sabit veya sahih bir delil yoktur. Dolayısıyla Aleyhisselatü Vesselam doğum günü kutlama konusunda ve da hakkında delil olmadığı için bu ne olmuş oluyor? Bu hakiki bidat olmuş oluyor. Hakiki bidat olmuş oluyor. Miraç gecesi yine o şekilde. Niçin? Çünkü Allah Celle Celaluhu Kur'an'ında böyle bir şey ne yapmamıştır deyinmemiştir. Aleyhisselatü Vesselam sünnetinde değinmemiştir Daha doğrusu bizzat kendisi kendi doğum gecesini kutlamamıştır. Öyle değil mi? Bir de, bir de bizzat kendisi semaya çıkış günü de veyahut da gecesini de kutlamadı ve o günler, o günler geldiği zaman kesinlikle herhangi bir ibadet oluşturmadı. Herhangi bir keyfiyet de vermedi veyahut da bir özellik de vermedi. O zaman bu gibi bidatlar kesinlikle hakiki bidatlar ve bu bidatları oluşturan insan artık kimse biz onu bilmediğimizden ve tanımadığımızdan dolayı, tamam mı? Biz kalkıp da ben o kişi kafidir demeyiz. Çünkü onun kastını bilmiyoruz. İlmi var mı yok mu? Bu adam veyahut da bu kişi veyahut da bu kişiler bunları nasıl ortaya koydular bilmiyoruz. Ancak şunu söyleyebiliyoruz. Ey, bu ibadeti ibadet kastıyla yapan insanların bir miskalaz, bir miskalazara kadar bunda payları yoktur. Peki, insanın faydalanmayacağı bir şey neden yorulsun da yapsın? Öyle değil mi? Hani bir insan her yaptığın amelden bir lezzet alır veya da bir fayda alır. Öyle değil mi? Dolayısıyla bu yapacağın amelden sen belki kendi kendine sözde yani lezzet alıyorsun ama bu senin aldığın lezzet tat huşu' tamam mı? Veyahut sözde iman artışı Kendisince tabi. Ama biz baktığımız zaman Kur'an'da ve sünnette bu gibi kutlamalar hakkında delil olmadığından dolayı o zaman bu hangi hadisle karşı karşıya geliyor? <gülüyor> Men amila amelen. Leysa aleyhi emrine fahu ve Ve alimler diyorlar ki bu hadis bu hadis Müslümanlar için en büyük kaidedir diyorlar. Yani tıpkı terazi gibi. Nasıl iki kefe var. Bir kefeye kilo konur, bir kefeye kilo karşılığında satılması veyahut da alması gereken şeydir. Öyle değil mi? Kilosuz kilosuz kefeye bir şey koyduğun zaman yani fiyatını veyahut da değerini veremezsin, biçemezsin. Mutlaka 1 kilo bir şeyler koyun. 1 kilo, 500 gram, 100 gram neyse yani o gramın veyahut da o kilonun karşılığında koyacağın mal değeri neyse ona orada ne yapıyorsun, faydalanıyorsun. Peki burada yapılma, bu yapılan burada yapılan bu ibadet değeri olmadığından dolayı çünkü Allah esselat ve bunun değerini biçmedi. Allah esselat ve selam değerini biçmediği bir şeyin karşılığı nedir? Tıpkı burada bir kefede hiçbir kilo olmayıp koyacağın burada değerini biçemeyeceğinden dolayı nasıl bundan faydalanamıyorsan ondan da faydalanamazsın. O zaman Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in zamanında veyahut da kendisinin yapmadığı, ashabının da yapmadığı bir ameli Allah ve Resulü adına ortaya koyup o amel o ameli insanlara tavsiye edip Bu ameli yapmak kesinlikle o amelden bir miskazer kadar payı olmaz. Çünkü diyor ki ayet-i kerime ve Ey o şey merdüttür. Artık o amel ne olursa olsun. <gülüyor> Ve burada Allah Celle Celaluhu Sa'd suresinde, Sa'd suresinin 26. ayetten diyor ki Allah Celle Celaluhu Ya Davud, Ey Davud! İnne cealnake halifeten fil ardi. Ey Davud biliyorsunuz Davud aleyhissalatü vesselam Resul ey Süleyman'ın babası biz seni diyor yeryüzünde seni halife kıldık ey hakim kıldık tamam. o zaman madem ki biz hakim kıldıysak ve biz seni Resul tayin ettiysek ve sana emir ve yasaklar verdiysek o zaman biz sana nasıl emir veriyorsak o şekilde davranacaksın insanlar arasında. Diyor ki فَحْكُمْ bil النَّاسِ بِالْحَقِّ فَحْكُمْ بَيْنَ insan nar arasında Hak ile hükmet. Hak nedir? أي, o zaman için Allah Celle Celaluhu Davud Aleyhisselatü Vesselam'a vermiş olduğu şeriat neyse o. Tamam mı? Ve Davud'a verdiği veyahut indirdiği şeriat kitap olarak neydi? Zabur. ha zabur. Tamam mı? Zabur kitabıydı. Demek ki bu zabur o zaman için o zaman, o zaman içerisinde yaşayan insanlar için nedir? Allah Celle Celaluhu tarafından gönderilen nedir? Haktır. Ey emir ve yasaklardır. Dolayısıyla Davud ve Vesselam burada insanlar arasında nasıl hüküm verdiyse o hükmün dışına çıkmak tamam mı? Yahudilerin çıktığı gibi ve yaptıkları yani yaptıkları herhangi bir ibadet veya da açtık almış oldukları herhangi bir çığır Nedir? Davud aleyhisselam'ın şeriatına aykırı olduğu için, tamam mı? İsyan olduğu gibi aynı zamanda ibadet olarak nitelendirdikleri şeyler de onlar için ne olmuş oluyor? İbadet olmuyor. Dolayısıyla Allah Resulü Davud aleyhisselam onların arasında herhangi bir ihtilafta artık bu ihtilaf ister bazı şeyler de anlaşmazlık olsun, ister bazı ibadetlerde örneğin bir kişi onun döneminde bir kişi der ki bu ibadettir. Bir kişi der ki ibadet değildir. Bu hükmü verecek kimdir? Davud Aleyhisselatü Vesselam'dır. Dolayısıyla o yaptıkları amel Davud Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatına uygun değilse o zaman o amel nedir? Makbul değildir. Süleyman döneminde makbul değildir. Tamam mı? Musa döneminde makbul değildir. İsa döneminde makbul değildir. Aleyhisselatü Vesselam döneminde de makbul değildir. Çünkü bütün ibadetler... Allah tarafından gönderilen rasullerin çizgisine uygun olma şartı vardır. Tıpkı bazı tahassusların şartları olduğu gibi her tahassusun kendine bir şartı var. Öyle mi? Örneğin bir matematik, bir matematik problemi mesela. Bu matematikçiler, bu matematiğe bazı şeyler koymuşlar. Yani bazı de mesela bir kişi bu çizgiye uygun kalmaksızın bir matematik problemi çözmek istediği zaman çözülmeyecektir. Niçin Çünkü matematik uslubuna aykırıdır. Aykırı olduğu için istediği kadar insin bu ister defter üzerinde olsun ister hesap makinasında olsun istenen şey çıkmayacak niçin Çünkü o matematiğin problemine aykırı bir giriş ile veyahu da bir üslula yaklaştı. Ve demiştik ki her sahih olan gaye tamam mı? O sahih olan gaye ile onun yolu dışında o gayeye yaklaşmak istenildiği zaman nasıl o gayeye yetişmeyecekse aynı şekilde burada o ibadeti yapan kişi aleyhissalatü vesselam'ın koyduğu gaye, aykırı olduğu için o gayeye ne yapmayacak? Ulaşmayacak. Ey öbür dünyada Burada sandığı sevabı öbür dünyaya gittiği zaman maalesef işte değil, amel defterinde tamam mı? Hayır değil, daha doğrusu şer olarak. günah olarak veyahut da şer olarak görecektir. Niçin? <gülüyor> Halbuki kendisi ne umuyor? Bu yaptığı ibadetlerden dolayı diyor ki yani kendi kendine ben öbür dünyada işte bu gibi salih ameller yaptım. Onun karşılığını umuyor. Öyle değil mi? Ama ve Selam hiçbir zaman ne yapmaz din konusunda yalan atmaz. Onun söylediği söz kesindir. Çünkü bu Rabbi tarafından ona indiriliyor veyahut da haber veriliyor. Men amile amelen leysa alayhi amrun fehu redd. Her kim bir amel yapar, yapmış olduğu amel bizim sünnetimize uygun değilse o amel merduttur. O zaman bu adam istediği kadar bu amelin öbür tarafta ona karşılığını vereceğini umsun. Aliy Vesselam yok dediysek kesinlikle bir mizkazarla kadar onun amel defterinde bu hayırları görmeyecek çünkü Aliy Satt ve Selam bu konuda asla yalan atmaz. Walla tetbeg elhawa. Yani Allah Celle Celaluhu tek kime söylüyor bunu? Dawud da söylüyor. Halbuki Allah Celle Celaluhu biliyor ki, halbuki Allah Celle Jelaluhu biliyor ki Dawud Aliy ve Selam din konusunda hawa ve Uymayacak. Ama burada Allah Celle Celaluhu Davud'u uyarırken tamam mı? İnsanlar bilsin ki ya eğer Allah Celle Celaluhu da Davud'u uyarıyorsa o zaman bizim gibi insanlar haliyle daha çok tamam mı? Bu gibi azabla karşı karşıya geleceğiz. Diyor ki وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى Sakın heva ve hevesine uyma diyor. فَيُضِلَّكَ an سَب۪يلِ اللّٰهِ Zira sen heva ve hevesine Ey benim emir ve yasaklarım yasaklarımı bırakır, kendi heva ve hevesine uyarsan, o zaman ne yapar? Seni saptırır. Bu heva ve hevesin seni sap Peki kişinin heva ve hevesini uyduran veyahut da kişiye tavsiye eden, vesvese yapan kimdir? Şeytandır. Çünkü iblis, her insanın bir iblisi var. Biliyorsunuz bütün resullerin de iblisleri var. Hatta Ali ve vesselam'ın şeytanı vardı. Ama Allah Celle Celaluhu Ali ve vesselam'ın şeytanını Müslümanlaştırdı ve ona hiç zarar vermiyordu ve hayırdan başka ona tavsiye etmiyordu. Ama diğer resullerin şeytanları vardı. Tıpkı biliyorsunuz Adem selam şeytan ne yaptı? Onu cennetten çıkardı. O masiyeti irtikab etmekten dolayı. Evet. İnnellezine yedillune an diyor. Her kim diyor Allah celle celaluhu'nun yolundan saparsa, ey heba ve hevesine uyup yolundan saparsa diyor, lehum azabun şadid. Onlar için şiddetli bir azap vardır. Ve burada ayette demek isteniyor ki yani sen bile olsan ya Davut, heva ve hevesine uyarak benim emir ve yasaklarımın doğrultusunda hareket etmezsen sen de bu azapla karşı karşıya geleceksin. Allah Celle Celle karşında mücemele yoktur. Yani torpil vasıta yoktur. Kesinlikle. Din konusunda torpil diye bir şey yok. Onun için ve Selam döneminde Kureyş kabilesinden bir kız bir şey çaldığı zaman onun elini kesmek istemediler. Dediler ki biz kimi kime söylesek de bize şefaatçilik yapsa ve Ali Saadet ashabından en değerli Usame'ye söylediler, tamam mı? Dedi ki nasıl olur da Allah Celle Celaluh'unun koymuş olduğu şere bir meselede gelip de bana vasıta veya tattopil yapıyorsun? Muhammed'in kızı Fatima bile olsa çalsa onun eline yapacağım, keseceğim. Yani din konusunda kesinlikle mucamla yok. Mesela Allah Celle Celaluhu bir meselede emir vermişse ve kalkıp bir kişi hocaya, şeyhe, ya neyse işte sana bir milyon ama bunu bu konuda bize göz yum. Bu adam yaptığı zaman biliyorsunuz bu ileride önümüzde gelecek veyahut da biz küfür konusunda bunu dile getirmiştik. Çünkü Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen insanlar çeşit çeşittir. Kimisi inkar ederek hükmetmez. Kimisi biliyor ama çare olmadığından dolayı hükmetme, hükmeder. Kimisi bilmeyerek hükmeder. Bu adam inkar etmek için değil de heva ve hevesine uyarak reşveti alıp ne yapıyor? Allah'ın hükmüyle hükmetmeyi bu bir milyonu alıp bu adam öldürülmez veyahut da elli kesilmez. Bu adam Ölül emir tarafından bilinse ne yapar? Bu adam onunla tahkik yapar. Eğer inkar ederek veya da karşı gelerek bu hükme vardıysa o zaman tek kelimeyle bu kişi hakkında küfür hükmünü verir. Eğer tövbe etmezse. Yok. Vallahi işte ben heva hevesime uydum. Ben kesinlikle öyle bir şeyim yok. Yani ben şeriata karşı değilim veyahut da inkar etmiş değilim. Heve ve hevesime uydum. O zaman bu kişi ne olmuş oluyor? Bu kişi fasık olmuş oluyor. Ey büyük günahkar olmuş oluyor. Dolayısıyla burada kişi Allah'ın emir ve yasakları karşısında kalkıp kişi heva ve hevesine uyup da herhangi bir ibadet oluşturmak, Allah'ın hükmüyle hükmetmemek veyahut da haramı helal etmek, haramı helal etmek. Tamam mı? Ne olmuş oluyor burada? Tek kelimeyle diyor ki لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ diyor Allah Celle Celaluhu. Onlar için diyor en şiddetli azap vardır. İman üzerinde öldüyse azabını çektikten sonra cennete girecek. İman üzerinde ölmediyse ebediyen o kişi kafirlerle beraber cehennemde kalacak. <gülüyor> Diğer ayeti kerimede Kehf suresinin 28. ayetinde Allah Celle Celaluhu ve Vesselam'a hitap ediyor. Burada diyor ki, Ya Muhammed ve la tuti'men agfanna kalbehu an zikrine tam ve tabe heva ay resul yani ali sattu ve ederek allah celaluhu ve la tuti man aghfalna qalbihi an zikrina Tamam mı men aghfalna qalbihi sakın sakın sakın diyor tamam mı kalbini veyahutta şaşırttığımız kişiye ne yapma itaat etme mail etme tamam mı ve burda an zikrina An zikrine kasıt ey Allah'ın kitabıdır. Bazı şahıslar diyorlar ki An ey Allah'ı anmaktan kalbini yine yapma? Gafil kılma. Halbuki burada Allah'ı anmaktan değil bizim buradaki zikrine ey bizim dinimizden veyahut bizim kitabımızdan. Vetteba'a hevâ. Ey heva ve hevâsine uyup tamam mı? Bu gibi şeylere meyleden kişiye ne yapma? Ona sakın itaat etme. Dolayısıyla Allah Celle Celle Aleyhisselam bu şekilde söylüyorsa o zaman bana sana diğerleri bu gibi bidatları oluşturan, icat eden, tavsiye eden kişilerine yapmamak lazım. İtaat etmemek lazım. Çünkü bunlar tek kelimeyle heva ve heveslerine uyuyorlar. Artık bu ibadet her ne kadar kendileri bu ibadete veya tabu şeye ibadet ismi verdiyselerde bizim gibi insanlar ey müslümanlar bu gibi insanlar o kişinin sarığı ne kadar büyük olursa olsun sakalı ne kadar da uzun olursa olsun cübbesi fistanı da ne kadar uzun veya kısa olursa olsun ne kadar İslam'ın kılık kıyafetine büründüyse vermiş bu vermiş olduğu veya tavsiye etmiş olduğu ibadet madem ki ani sıt ve semin sünnetine terstir tamam mı aykırıdır o zaman bu kişilere itaat etmek kesinlikle caiz değildir. Zira itaat ederse o zaman burada Aleyhis, Allah Celle Celalü dauda söylediği gibi ne yapar diyor? اِنَّ الَّذ۪ينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ لَهُمْ Onlar için şiddetli bir azap vardır. Dolayısıyla biz kalkıp ya işte bunlar şöyle alimdir şöyle şeyhtir yani mümkün mü ya? Bu adamlar mümkün mü? Allah'a isyan insan veyahut da Allah Celle Celle Celle'nin söylemediği söylemediği bir şeyi insanlara tavsiye etsinler. Ama maalesef-i şedid ma söylüyorlar ve tavsiye ediyorlar. Ve burada diyor ki Allah Celle Celaluhu Kasa Suresinin 50. ayetinde diyor ki وَمَنْ أَضَلُّ مِنْ مَنِ اتَّبْعَاهُ وَاهُ بِغَيْرِ هُدًا مِنَ Allah'tan yol gösterici olmaksızın heva ve hevesine tabi olandan daha sapık kim olabilir diyor Allah Celle Celalühu. Ve bir de âçılar maalesef şiddet burada Ali Satt ve Selam'dan yol göstericilik yani herhangi bir ayet veya herhangi bir hadis olmaksızın ne yapıyorlar? Burada insanları maalesef şiddet dinlerinden saptırıyorlar. Dolayısıyla bu gibi insanlar diyor Bunlardan daha sapık kimse olamaz. Tamam mı? وَمَنْ اَضَلُّ مِنْ Allah'tan ve Resulü'nden yol gösterici olmaksızın. Tamam mı? Heva ve hevesine tabi olandan daha sapık kim olabilir? Dindir bu? Bu herhangi bir maddi tahassüs değil ki. Din konusunda tek kelimeyle Allah ve Resulü Allah ve Resulü'nün söylediğine uyulacak. Hiç kimse Allah ve Resulü'nün öne geçemez. Allah ve Resulü de Allah ve Resulü'nün varisleri olan alimlerin önünde de geçmek kesinlikle caiz değildir. Ey özellikle o alimler bir meselede ittifak ettiyseler ve siz biliyorsunuz bütün Rabbani alimler bu gibi ibadetlerin ibadet olmadıklarını ittifak ettikleri halde kalkıp da bunlara karşı koyup bu gibi ibadetleri veyahut da bu gibi amelleri ibadet olarak niteli insanlara sunmak tek kelimeyle Allah ve Resulüne masiyet olduğu gibi aynı zamanda alimler içinde ne de oluyor bir masiyet olmuş oluyor. Diyor ki devam ediyor Allah rahmet etsin Diyor ki Kalallahu Teala وأن هذا صراطي مستقيما ve ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن dersimizin başında da bu gibi ayetleri sunmuştuk. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetler Kur'an-ı Kerim'de nedir? Tekrar ediliyor. Alimler de meseleyi konuşurken çünkü genelde hep bu deliller üzerinde Duruk olduğu için genelde bu gibi delilleri örnek getiriyorlar. Bazen başta getirir, ortada getirir, sonda getirir. Çünkü esas kaida olan ayetler bunlar olduğu için bazen tekrar ediliyor. Diyor ki burada Enam Suresinin 153. ayetinde Allah Celleci diyor ki ve ana hada sirati eş İşte bu benim dost doğru yolumdur. Ve burada benim dost doğru yolumdur demekten kasıt ey İslamdır. İslam'ın temsilcisi nedir? Kur'an-ı Kerim'dir ve Aleyhissalatu vesselam'ın sünnetidir. Tamam mı? Fettabi'u. Yani İslam'a tabi olunuz, Kur'an'a tabi olunuz, sünnete tabi olunuz. Ve la tetbi'us Sakın batıl yollara veyahut da batıl fırkalara, veyahut da batıl mezheplere, veyahut da batıl dinlere ne yapmayınız, uymayınız, sapmayınız. Fetefarraq bikum an sabilih Zira siz Allah Celle Celalü dost doğrunu dost doğru yolunu bırakarak şu diğer batıl yollara uyarsanız tamam mı meyl ederseniz o zaman diyor ki tamam mı fetefarraq bikum an Sizi Allah Celle Celalü dost, evet. <gülüyor> <feteferraqa> Celal, dost doğru yolunda ne yapar ayırır ve böylece sapıklığa düşmüş olursunuz zalikum wasakum bihi leallekum tettekum Allah Celle Celaluhu bunu size emrediyor. Tamam mı? Ki siz de Allah'tan hakkıyla korkarak bu gibi yollardan, bu gibi fırkalardan, bu gibi bidatlardan, bu gibi yanlış yollarda ne yaparsınız ki onlara uymayasınız. Ve burada Ebn Mesud radıyallahu an diyor ki bir gün Ali Sad ve Sevim meclisinde otururken diyor, bize yer üzerinde şöyle dosdoğru bir çizgi çizdi diyor parmağıyla. Ve dedi ki هذا siratullah. Dost doğru bir çizgi. Ve diyor ki burada an abdillah kâle khatta lana rasulullahi sallallahu aleyhi ve sellem yevmen khattan tavilen. Böyle uzun dost doğru diyor. Ve khatta lana ve khatta lana suleyman khattan tavilen. Ve khatta an yeminihi ve an yasarihi fe kâle Fekal hada sebirullah Yani sanda solunda şeyleri çapmadan önce dost söyledi ki işte bu Allah'ın dost doğru yoludur. Summa hututan an yemihi diyor bu dost doğru yolunun sağında ve solunda çizgiler çizdi. Tamam mı? Veqala hadi subul. İşte bu çizdiği çizgiler de bunlar da nedir? Bunlar da yollardır. Bu yollar şu anda bilinen 73 fırka veya 72 fırka denen fırkalar ve demiştik ki aslı dört ve diğer fırkalar hepsi bundan nedir? Bundan muşaktır. Dolayısıyla artık ister Hristiyanlık dini olsun, ister Yahudilik dini olsun, ister Mecusilik olsun, ister sapık fırkayla da sapık mezhep olsun, hangi yol olursa olsun, bu yol dosdoğru yola uymuyorsa. O zaman Ali Satt ve Selam'ın çizdiği burada sağda ve soldaki yollardan birisidir tek kelimeyle. Dedi ki: "Hadi subul ve ala kulli sabilin minha şeytan yed'u Ve bu sağda solda çizdiği çizgilerin her çizginin üzerinde bir şeytan var. O şeytan o çizgiye ne yapıyor? Çağrı yapıyor. Dolayısıyla bu gibi bid'atları oluşturan insanlar Selamın burada çizdiği dost doğruyorun sağında ve solunda olan çizgilerden en fırkalardan veyahut da mezheplerden bir fırkadır. Dolayısıyla bu artık o fırkanın ismine olursa olsun. O fırkanın bazı iyi tarafları olabilir. Örneğin Cembi Safa'nın iyi tarafları yok muydu? Vardı. Öyle değil mi? Vasıl bin Atan'ın da iyi iyi tarafları yok muydu? Vardı. Ama alimler bu şeyi yaptıkları zaman tarif ettikleri zaman ya da burada aleyhissalatü vesselam bu gibi fırkaları tarif ettiği zaman esas o hayırlı amele, cüz'i hayırlı amele bakılmıyor. Esas akideye bakılıyor. Esas temele bakılır. Temel çürükse temelin üstünde bina edilen bina da Tehlike ile karşı karşıyadır, değil mi? Çürük olur. Dolayısıyla Cem bin asıl kaidesi veyahutta da Atab'in Vas'ın asıl kaidesi veyahut da Abdullah bin asıl kaidesi Kur'an ve sünnete uymadığından dolayı artık namazına, orucuna, şuna buna hiç bakılmıyor. Niçin? Çünkü bu gibi şahıslar, onların zamanında yaşayan alimler ve özellikle ben Cem bin Sofhan, onu tekfir ettiler. O zaman o kişi tekfir edildiyse onun namazı da ona bir şey verme, fayda vermez. Haccı da fayda vermez. Nafilesi de vermez. Orucu da vermez. Niçin? Çünkü tek kelimeyle onun zamanında olan alimler bu kişinin Kur'an ve sünnete zıt bir teşriğe koyduğu için bundan dolayı üzerine hüccet oluştuktan sonra ne yaptılar? Tekfir ettiler ve bu kişiyi artık öbür dünyada kesinlikle kafirlerle beraber ebediyen kalacak. Ancak bu gibi şimdi bizim zamanımızda yaşayan bazı fırkalar bu gibi fırkalar İslam alimleri tarafından tekfir edilmediğinden dolayı avam tabakanın onları bu gibi bidatlardan dolayı onları tekfir etmeleri kesinlikle doğru değildir. Ve özellikle bunlar bu fırkalardan kastım da Ehli, tarikat, ehli tarikata bağlı olan Müslüman kardeşlerimizdir. Çünkü bu tarikatlara sahip olan insanlar özellikle yani tabi olan insanlar. Avam tabakadırlar. Dinden yani dinden bilgileri yoktur. Bunlar bazı şeyhlere bağlandılar ve bu şeyhlere güveniyorlar onların toplumlarında. Güveniyorlar ve bu şeyhlerin onlara yanlış bir şey söylemeyeceklerini inandıkları için onların tavsiye etmiş veyahut da göstermiş olduğu ibadetleri yapıyorlar. O zaman biz ne deriz? Biz deriz ki bu yaptıkları ameller kesinlikle Kur'an ve sünnete muhaliftir. Tamam mı? Ama bunlar bunları tekfir etmek doğru değildir. Ve konuşulması gerektiği zaman bu gibi şahıslarla hücceti oluşturabilmek için mutlak manada delillerle onlara yaklaşıp hücceti oluşturmak lazım. Çünkü delilsiz onlarla konuşmak Akıl ve mantıkla veyahut da felsefeden başka bir şey değildir. Din de ve akıl ve mantığa bağlı olmadığından dolayı sen o zaman hiçbir şey yapmış sayılmazsın. O zaman bu gibi meselelerde hangi ibadet olursa olsun, hangi amel olursa olsun, o kişinin yaptığı amel gerçekten Kur'an ve sünnete uymuyorsa en güzel usluplarla, ona gidip bu gibi şeyler anlatmak. Eğer hakikaten senden dinlemeyecekse, şimdi mesela halimlerin verdikleri dersler gibi. Şu anda mesela biz bu meseleyi işliyoruz. Bu kişi delillerle bu ibadetlerin ibadet olmadığını öğrendikten sonra, haber ona ulaştıktan sonra kendisi ne yapması gerekiyor? Araştırması gerekiyor. Biz değmiyoruz araştırmadan bize inan. Araştır. Ey bu gibi ayetlere, bu gibi hadislere müracaat et tamam mı? Müracaat ettikten sonra eğer o kişi dininde gerçekten samimi ise ben inanıyorum ki Allah Celle Celaluhu onu doğru yola iletecek. Çünkü dininde samimi olan insanlar asıl kastı ve hedefi Allah'a veya otta Allah'ın rızasına uygun bir şeyler yapmak ise o kişi Allah Celle Celaluhu ona hidayet verecek. Tıpkı geçmişte Ali Satt ve Selam döneminde yaşayan Müslümanlar hiçbirisi Müslüman değildi. Ama gerçekten samimi oldukları için Allah Celle Celaluhu onları doğru yolu gösterdi ve böylece İslam'a girdiler. Ve şu anda biz bu İslam'ı yaşıyorsak Allah'tan sonra Ali Satt ve Selam ve onun ashabı hayırına ne yapıyoruz? Bu dina sahip oluyoruz ve bu dini yaşıyoruz. Ha o zaman bu gibi insanlara mutlak manada hücceti güzel bir uslupta ne yapmak lazım göstermek lazım. Ve bu hadisi İmam Ahmed rahimahullah musnedinde eddar e, mı keman Musnadinde ne yapmıştır? Bu hadisi göstermişler ve İmam Elbani rahimahullah ve hadisülmasud demişler ki bu hadis nedir? Bu hadis sahiptir. Burada diyor ki ve'l mücahid. Biliyorsunuz siniz mücahid tabiilerden dır. Diyor ki fi kavlihi ve la tetbeu'us Yani Allah celle celaluhu'nun bu sözünde buradan kasıt diyor, kale el bid'a ve şübehattır diyor. Es subul ay bu bid'at ve şüphelerdir. Ondan sonra diyor ki et Rahim rahimeullah. قَصْدُ Sabil, yani tariqü sünnet. وَمِنْهَا جَائِرُونَ ay yani اِلَى Nari, ay جَائِرُ an طَرِيقِ الصَّحِيحِ اِلَى الطَّرِيقِ الْبَاطِلِ Tamam mı? Dost doğru yoldan meyledip veyahut da ayrılıp batıl yola meyletmektir. O zaman bu gibi bu gibi bidatları bu gibi bidatları tavsiye eden insanlar tavsiye eden insanlar bazı şüphelere dayanarak Müslümanlara tavsiye ediyorlar. Şüpheleneden ara. Tıpkı taravih namazında şüphelendikleri gibi. Hani diyor ya Ömer Radiyallahu Teala an bid'a Bu konuda bu gibi insanlar veyahut da bu gibi hocalar veyahut da şeyhler veyahut da alim denen insanlar bu gibi hadise hadisi Kendilerine delil olarak aldıkları zaman o zaman madem ki Ömer bu gibi taravih namazına buna bid'at demişse o zaman bu gibi şeyleri de yapmak o zaman bid'a-i hasenedir. Çünkü bu bid'a-i hasenedir ve Müslümanlar şu anda ne yapıyor? Bu taravihi 5 yani bütün Ramazan boyu bir imam arkasında cemaatla kılıyorlar. O zaman Ömer radiyallahu ta'ala da bid'at oluşturmuştur. Ha o zaman bu nedir? Bu kötü bid'at değildir, iyi bid'attır diyorlar bu gibi şüphelere sarılarak yani esefişte değil kendilerini oluşturdukları bu gibi bid'atlara insanları sevk etmek veyahut da tavsiye etmek en büyük hatadır. Ve biliyorsunuz bu gibi şüpheler ve bu gibi bid'atlar Müslümanları ne yapıyor? Müslümanları dar, darmadağınık yapıyor. Çünkü Kur'an'a ve sünnete İbadetler veya o taammüller Kur'an ve sünnete uymadığı zaman mutlak manada orada bu gibi şahıslara karşı çıkacak daha başka şahıslar var. O zaman bu Müslümanlar tek vücut iken odular bir kaç parça. Ve Aişe hatime tıpkı söylediği gibi benim ümmetim diyor ki gelecekte 73 fırkaya ayrılacak. 20 e, 72'si cehennemde, birisi cennette. Burada 72'si cehennemde dedikleri zaman hepsi Ebediyen cehennemde mi kalacaklar yoksa bazıları mı? Evet eğer bu kişi yani bu fırka onun bidatı küfri bir bidat ise tamam mı üzerinde de hüccet oluştuysa bu ebediyen cehennemde kalacak. Eğer küfri değilse ve üzerinde hüccet oluşmadıysa öbür dünyada Allah Celle Celaluhu onu imtihan edecek ve imtihanı kazanırsa o zaman cennete imtihanı kazanmazsa cehenneme ve Allah Celle Celaluhu biliyor ki bu kişi imtihanı kazanıp kazanmayacağını ama sırf hüccet oluşsun diye tamam mı? Allah Celle Celaluhu onu ne yapıyor? İmtihan ediyor ve imtihan neticesinde artık kendisi ne yapacağını o yapacağı şeye onun yerini alıyor. Ve burada diyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ فَرَّقُ د۪ينَهُ En'am suresinin 159. ayetinde İnnellezine ferraku dinehum. Tamam mı? Diyen dinlerini ayrı ayrı veyahut da bölük pörçük edenler diyor. Ve kânu şi'an ve bölük bölük ayrılanlar. Yani hizip hizip fırka fırka. Leste minhum min şey. Senin onlarla hiçbir şeyin yoktur. Tamam mı? İnne me amruhum ilallah. Onlar artık Allah'a kalmış. Tamam mı? yunebihum bima kanu yefalun ay Allah celle celaluhu bu insanlar öldükten sonra Allah celle celaluhu yaptıklarından dolayı ne yapacak yargılayacak ve bu kişiler ay bu dinlerini parçalayan ve da mezheplerini parçalayan tamam mı ehli sünnet ve cemaat bir olmasına rağmen neden işte şu grup bu grup o grup bu grup ve hepsi de biz ehli sünnet ve cemaatiz diyorlar hepsi ehli sünnet ve cemaat demelerine rağmen tamam mı neden bu kadar grup olsunlar ki? ehl sünnet ve cemaat. Sünnet ne demektir? Ey aleyhissalatü vesselam'ın sünneti. Cemaat ne demektir? Ey aleyhissalatü vesselam'ın ashabı. Madem ki hepsi Allah aleyhissalatü vesselam'ın sünneti ve aleyhissalatü vesselam'ın ashabına bağlı iseler. Neden bu kadar bu kadar gruplar oldular? Yani doğru yol birdir. Batıl yollar çoktur. Tıpkı ve vesselam söylediği gibi. Batıl yol nedir? 73 fırka, 72 fırka. Ama doğru yol tek fırkadır. Tek ümmettir, tek millettir. Ha o zaman eşariler diyorlar ki ehli sünnet ve cemaatiz. Maturidiler diyorlar ki ehli sünnet ve cemaatiz. Ve bizim dışımızda olan insanlar ehli sünnet ve cemaat değildir diyorlar. Ve özellikle selefileri kast ederek çünkü onlar mücessimedir diyorlar. Ve biliyorsunuz bu gibi şahslar selef çizgisinde olan alimlere diyorlar ki bunlara bunlar mücessimedirler diyorlar. Yani Allah'a cisim tanıyorlar diyorlar ve Yahutta Allah'a teşbih ediyorlar diyorlar. Oysa ki teşbihten ve tecimsimlikten selef alimlerinden uzak olan hiçbir kimse yoktur. Bilakis onlar bu gibi şeylerden uzaktır. Çünkü mesela Allah Celle Celaluhu iniyor gökten işte belli saatler ve vakitlerde dünya göğüne iniyor dedikleri zaman kesinlikle keyfiyet vermiyorlar. Veyahut taaş'ın üzerine yükseldi dedikleri zaman kesinlikle keyfiyet vermiyorlar. Veyahut da Allah Celle Celaluhu görüyor dedikleri zaman kesinlikle keyfiyet vermiyorlar. Allah'ın eli var dedikleri zaman eline keyfiyet vermiyorlar. Yani Allah'a el ispat ediyorlar tıpkı hadislerde geldiği gibi. İşte bundan dolayı bu gibi şahıslar selef çizgisinde olan insanlar diyorlar ki siz mücessimesiniz çünkü siz Allah'a el tanıyorsunuz. O zaman onlar akıllarıyla düşünerek yani el o zaman yani kendi eline bakıyor. İşte benim elim gibi parmakları var, tırnakları var efendim. İşte et var, kemik var falan. Kan taşıyor. Yok. Selef böyle söylemiyorlar ki. Tamam mı? Onun için ehli sünnet ve cemaat bu gibi şahısları da ne yapmamışlar? Tekfir etmemişler. Ancak demişler ki bu konuda yani isim ve sifatlarda bunlar bidatçıdır demişler ve bu gibi şeylerde evet, selef çizgisinde olan alimler bunları ne yapmıyorlar bunları sünni saymıyorlar ve o alim alimin icat ettiği bidat ne olursa olsun o bidat da sünni değildir niçin çünkü sünnete uymuyor. Sübhanallahül azim. Nasıl yap, icat etmiş olduğun bidat sünnete uymuyorsa uymuyorsa nasıl diyorsun ki ben bu konuda sünniyim? Furkan-ı Nasıl diyorsa kim be fırkayına için. Ve bizden başka hiç kimse doğru değildir. <gülüyor> Çünkü tarikat ehli diyorlar ki herkes batıldadır, biz mustasna diyorlar. Deliller nedir? Onların tutukları, tutundukları delillere baktığımız zaman özellikle tarikat ehli Rabbim Celle Celaluhu bize de onlara da hidayet versin. Evet. Ve bu dine faydası olan herkese hidayet versin. Evet. Sadece yani bunlara değil Hristiyanlardan olsun, kafirlerden olsun, mürtetlerden olsun efendim Budistlerden olsun kim olursa olsun Allah Celle Celaluhu. Yani bu dine faydası olacak kimse Allah Celle Celaluhu o kişiyi bu dine hizmet etsin. Evet. Vakil bitti evet. mi? Evet, Vakil bittiğinden Nasıl dolayı var, bu olsun, da söhbetimize son vereceğiz. Rabbim Celle Celaluhu. Ee, ömür ve sahat verirse bu konumuza devam edeceğiz inşallah. Allah. Allah Allah'u Aleyhi ve Sallahu Aleyhi ve Sallamu Mubarek. Yani, ben Ebi'ne Muhammed'in Ali ve Sallamü'l-i Sallamü Müsme'in. Sallamü, Subhanakallahu Mawri, Hamdik, Eşhedu ve İlahe, İlahe, Testagfirullah, Kâtuğuyum, Bismillah. <Gülüyor> tamam. <Gülüyor> soru da. Bir tane soru var. <Gülüyor> evet. Sen ki ee, yok. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, kim müşriklerin arasında yaşıyorsa, ben ondan vereyim. Şimdi babamız bizi buraya istek yaptı. Almanya. Almanya tabi bu. Almanya'daki kardeşimiz soruyor. Soruyor. İstek yaptı diyor. Bir iş elde edebilmek için hayırlısı tabi Allah'tandır. Ama Allah'a hamdolsun ayağımız kaymadı. Şimdi bu arada gösteren Müslüman kardeşlerimiz var diyor. E camilerimizde var. Bunu e, hocaya sorarsan diyor. Biz aidaması, biz aidaması konusunda bu. burada bulunmamız onda razı olsun. Yani bu konuda doğru mu diyorlar? <gülüyor> Ehl-i sünnet cemaat bil ittifak diyorlar ki bir Müslüman müşriklerin diyarında yer edinemez diyorlar. Bakarsın. Tamam mı? Ve bu konuda müttefiktirler. Ancak bir kişi kendi memleketinden sürgün ediliyorsa ve İslam ülkesinde yer bulamıyorsa mı? ve biliyorsunuz zaruretler nedir zaruret olan şeyler biliyorsunuz Tabii. mahzurları ne yapıyor <gülüyor> mahzurları mübah tamam. bu gibi kardeşimiz mesela Almanya'ya gitmek istediği zaman Almanya'dan başka daha başka dinini yaşamak için gidecek bir İslam ülkesi varsa en doğrusu o İslam ülkesine gidip orada yerleşmesidir Yok eğer gerçekten bu adam kendi ülkesinde sıkıştırılıyorsa ve o ülkede merhup değilse ey orada yaşadığı ülke veya ta kendisi hangi hangi ülkeden ise eğer o ülke onu istemiyor veya hatta orada kaldığı zaman birçok eziyetler görecek ve bu eziyetlerden dolayı da hiçbir İslam ülkesi de onu karşılamıyor yani onun onu hicretini kabul etmiyor. O zaman bu gibi yerlere gitmesinde alimler diyorlar ki tıpkı bir kişi bir yerde kesildiği zaman yanında bir leş var. Bu leşten başka hiçbir yemek yok. Bu leşten yemese ölecektir. O zaman yem, ye, ölmemesi için doymamak şartıyla midesini koruyacak cüzi bir şey yemekle orada ne yapacak? O leş, leş etinden yemesi caizdir diyorlar burada alimler de o şekilde eğer bu adam hakikaten kendi ülkesinde kendi ülkesinde mergup yani ülkesinde mergup değildir yani adam onu ne yapıyorlar devamlı işkence, azap, şu bu falan filan derken bu adam bu gibi şeylerden kurtulmak için gidecek bir İslam ülkesi de göremiyor yani onu kabul etmiyorlar almıyorlar, icret edemiyor o zaman sadece bu küfür ülke var ve o küfür ülkeye o zaman diyorlar ki alimler muakket olarak oraya gitmekte bir beis yok. Ancak İslam ülkesine hicret edecek bir yol bulduğu an o küfür ülkesini terk edip İslam ülkesine gitmesi üzerinde vaciptir. Ve tahmin ediyorum bu kardeşimizin sorusundan anlaşıldık anlaşı yani anladığım kadarıyla bu kardeşimiz sanki öyle bir şeyi yok yani. Herhalde babası Almanya'da çalışıyor. Evet. Kendisi Almanya'ya gidip işte orada efendim orada çalışıp Rızkını orada temin edip evet. Veyahut da çoluk çocuk rızkını orada temin etmek için. E herhalde sanki kardeşimiz Türk'tür belki allah eman. E şu anda mesela Türkiye'de yani özellikle bu zamanda <gülüyor> e, kişi Dilini yaşayabiliyor. Öyle değil mi? Evet. Ancak çoluk çocuk konusunda mesela hani okul okul esnasında hani kızların bazı kıyafetlerle mecbur bulunduğu zaman bu gibi şeylerden mesela göndermek istemese yani çoluk çocuğun okuyabileceği yerlerde ne yapar onları götürür. Ve dinine kimse karışmıyor. İstediği gibi namazını kılıyor, orucunu tutuyor mesela. Tamam mı? Ha o zaman Türkiye ile diyor ki hani diyor ya yani bulunduğumuz yerde diyor Müslümanlar var, camiler var, memleler Hı. var falan. E Türkiye'de de Müslümanlar var, camiler var Ama maddi olarak da belki daha rahatlar e, Doğru maddi iş Şimdi, şimdi e, yani maddi olarak daha rahat Olabilir de Daha rahat olabilir de e, Orada rızkını temin ediyorsa Çünkü biliyorsunuz Kişi yani ille de Köşeyi dönmek için dedikleri gibi Tamam <gülüyor> mı Yani burada önemli olan Her şeyden önce dinini yaşamak dinini yaşamaktan ötede bir de çoluk çocuğu kazanacak bir şey bir iş mesela yani biz biz buraya mesela Söyde Arabistan'a geldiğimizde biz birinci planda dinimizi yaşamak için buraya gelmiştik biz buraya geldiğimiz zaman birinci planda dinimizi yaşamak ve aynı zamanda çoluk çocuğumuz rızkını temin etmek için ve elhamdülillah buraya geldiğimiz zaman gerçekten de oradan çok daha güzel bir şekilde dinimizi yaşamaya çalışıyoruz. Her yönden, ilim babından şundan bundan, çoluk çocuğumuzun okullarda okumasından e, mesela e, akıllı, kıyafet şubu, her yönden. E şimdi Almanya, Almanya'nın nizamı herhalde Türkiye'nin nizamından fazla farkı yoktur. Orada da yani birçok yerlerde mesela istediğini yapamıyor veyahut da çolukça. Bu son zamanlarda duyuyoruz. Fransa'da Britanya'da, Almanya'da çok kız, kız çocukları okullara başörtülü almıyorlarmış. Ve bir sürü tantana koparmışlar. Ha O zaman Almanya ile Türkiye arasında bir fark yok ki. O zaman Türkiye Almanya'dan din konusunda çok çok çok daha iyidir. Hele hele şimdiki mesela bu Tayyip Erdoğan'ın döneminde yani Tayyip Erdoğan'ın döneminde Rabbim Celle Celaluhu daha da iyisini versin. Yani adam gücü nispetinde elinden geldiği kadar kimseyi küstürmeksizin insanların dinine karışmıyor adam. Madem ki insanların dinine karışmıyor. Daha doğrusu insanların dinlerini yaşamak için elinden geldiği kadar bazı şeyler de yapmaya çalışıyor. O zaman bu Müslüman bu Müslüman kendi memleketinde kalıp Almanya'ya gitmekten daha iyidir. Ama Türkiye'den ve Almanya'dan çok daha iyi dinini yaşayabilecek bir İslam ülkesi varsa o İslam ülkesine hicret etmesini tavsiye ederim. Hocam kardeşimiz Türk. Ben Türk'üm diyor. Namazları kılabiliyorum diyor. Elhamdülillah Kur'an-ı Kur Kerim'i öpmek öpmenin hükmü nedir diyor. Bu konuda hadis var mı diyor. Kur'an'ı? Kur'an-ı Kerim'i, evet. Kur'an'ı öpmek. Evet. Türkiye'de Kur'an'ı öpüyor. Bazılar böyle alıyor. Yani cildini öpüyor. Bazıları da açıyorlar. Üç kere öpüyorlar. Açıyorlar böyle yazıları öpüyorlar. Bazıları yazıları öpüyorlar. Bazıları <gülüyor> anlıyor. Yani şey bu cilt nereden gelmiş? Ya Amerika'dan gelmiş, ya Alman'dan gelmiş, ya benzemem neden yapılmış. Yani bu suni bu ciltle yani. Kur'an'ın üzerinde olan şu kap var ya. Bu kap birçok şeyler hep genelde dış ülkelerden geliyor. Sen neyi öpüyorsun? Yani bu bir mahluk olan bir defter veyahut da bir kap veyahut da bir şudur. Dolayısıyla... Kur'an'ın ayetlerini öpmek hakkında bile kesinlikle delil yoktur. Ne Ali Satt ve selam bunu yapmış, ne de ashabı yapmış, ne de ashabından sonra tabi, etbe tabiin, ne, tabi, ne de ne de şimdiki rabbani alimler bu gibi şeyler hakkında bir şey söyledikleri. O zaman Kur'an'ı öpmek kesinlikle sünnete uygun değildir. Tamam mı? Her ne kadar o kişinin niyeti iyi olursa olsun. Hürmetinden dolayı. He, yani o adam Kur'an'a olan saygısından dolayı efendim sevgisinden dolayı alıyor mesela Kur'an'ı öpüyor. Ama ashab bizden çok çok çok daha Kur'an'ı seviyorlar. Çok çok daha Kur'an'a bağlı idiler. Ve buna rağmen Kur'an'ı öpmüyorlardı. Evet. Onlar bizden Kur'an'a çok daha saygılı, saygılı idiler. Aleyhisselatü vesselam de bizden çok daha saygılı idi. Ama Kur'an'ı Almak istediği zaman böyle da ayetleri, hani geç Ali Satt ve Selâm döneminde Kur'an da böyle şimdiki gibi böyle ortaya gelmemişti biliyorsun Osman döneminde, Abo Bekir ve Osman döneminde yani tamamlan bunlar. Yani ayetler vardı Ali Satt ve Selâm bazı ayetleri böyle alıp mesela öpmüyordu. ashab da yapmıyordu. O zaman bize yapmamız ya bize düşen görev nedir? Cazim. Yapmamamızdır. Bu dikkat ettiyseniz biz bundan önceki derslerimize demiştik ki bir fili sünnet var. Bir de terk edilmiş sünnet var. Terk edilmiş sünnet nedir demiştik? Kim hatırlatacak? Aleyhisselatü vesselamın yapmadığı şey. <gülüyor> Aleyhisselatü vesselamın yapmayıp terk ettiği şey bizim hakkımızda onu terk etmek sünnettir. Aleyhisselatü vesselamın yaptığı şey sünnettir. Yani teabbudidir. Aleyhisselatü vesselamın yapmadığı şeyi terk etmek de teabbudidir. <gülüyor> Madem ki o yapmadı bizim bizim de onu yapmamamız. Hocam, tamam ee şöyle bir soru var. Sabah ve akşam zikirlerini Hacı. geciktirmek olur mu? Etme. <gülüyor> başka, başka. Sabah ve akşam zikirlerini geciktirmek olur mu? Mesela güneş çıktıktan sonra yapabilir miyiz sabah zikirlerini mi diyor. Yani şimdi biliyorsunuz iki akşam zikirleri 2'nin namazından akşama kadar yani yatsı namazı vakti girmeye gir, girmeyinceye kadar ikindi namazını akşam zikirleri ikindi namazından ikindi namazı vakti girdikten sonra ta yani yatsı namazının vakti girmeden önceye kadar. Sabah zikri ise fecir namazı olduktan ta güneş çıkmayıncaya kadar. Ama diyelim ki kişi devamlı namaza kalkıyor. Bir gün bir gün geldi mesela kalkamadı veya hatta fecir namazına kalktı, camiye gitti tesbihlerini yaparken uykuya daldı. Yorgunluktan, uykusuzluktan uykuya daldı. Bu, bu bazen oluyor. Kendisi tesbih yaparken oturuyorsun mescitte. Yapıyorsun. Bir bakıyorsun ki sen uykuya dalmışsın. Bir uyanıyorsun ki güneş, güneş çıkmış. Ha o zaman <gülüyor> bu bu halde ne yapar o kişi? Bu halde dersini tamamlar. Yani te, e, zikirlerini tamamlar. Çünkü Hz. Aişe hatun diyor ki, kişi diyor akşam Kişi virdini yapmazsa sabahleyin ne yapar? Onu yapar. Örneğin kişiyi geceleyin vetir namazını kılamadı mesela. Adet halini almamak şartıyla dikkat ediniz. Yani bir an geldi yorgunluktan dolayı uyanamadı. Yatsı namazının iki sünnetini kıldı. Yatsı namazının iki sünnetini kıldı. Vitri gece adeti olarak diyor ki gece kalkıp kılacağım. Ve bir gün yorgunluktan kalkamadı. O zaman sabah çıktığı zaman ne yapıyor? O zaman o kişiyi geçmiş yani gece kıldığı namazı gündüzleyin eda edecek. Ama gece ne yapıyordu? En son da tek kılıyordu. Gündüz olunca 12 rekat kılacak. Çünkü gece namazı gece namazı Ramazan'da var Ramazan'ın dışında 11 rekattır. En son 1 rekat. Bu gibi vitrini unutan veya hatta yapmayan bir kişi geceleyin 12 yapacak. Veyahutta akşam zikirleri var. Mesela tesbih diyelim ki her akşam yattığı zaman her akşam yattığı zaman yaptığı bazı tesbihler var. Yapamadı. Sabah olduğu zaman onları ne yapar? Onları yerine getirmekte bir beis yoktur. Ama adam adet haline alıyor. Hiç hiç yapmıyor. Ondan sonra yani nasıl Adam fecir namazına kalkmıyor. Ne zaman kalkıyor? Saat sekiz yedide. Yediden sonra kalkıyor, kahvaltısını yapıyor, namazını kılıyor. Ondan sonra oturuyor, sabah zikirlerini yapıyor. Bu ailene şey diyorlar ki bu doğru değildi çünkü bilerek yapmıyor. Bu vakti geçmiş. Ama sen adetin olarak yapıyorsun ama bir gün işte derken yorgunluk oldu şey yapamadın. O zaman onu yapmakta bir beis yoktur. Allah'a emanet. Hocam, acele <gülüyor> et. Şimdi. Mikrofon tamam. alışveriş. Ses <gülüyor> <alışveriş. gülüyor> git. Ses git. Farz namazı kıldıktan sonra saftan ayırıp başka yerde sünnet kılmak, arayı ayırmak lazım mı? Farzdan hemen hiç ara vermeden sünnet kılmak caiz mi? Bir daha bir daha neyim? Farz namazı kıldıktan sonra saftan ayırıp başka yerde sünnet kılmak... Ha, bir dakika arayı... oraya mıydık. Tamam, Biliyorsunuz farz namazı bittikten sonra yani selam verildikten sonra yapılması gereken dualar var. Bu dualarla yerinden kalkmaksızın yerinde olduğu gibi yapmaktır. Çünkü şerî, Türkiye'mizde bunu görüyoruz. İmam selam verdikten sonra herkes saftan kalkıyor. Birisi oraya gidiyor, bir oraya gidiyor. Orada kendisine uygun gördüğü bir yerde oturup zikirlerini yapıyor. Yani namaz tesbihlerini yapıyor. Bu doğru değildir. Bir de eğer ondan sonra tesbih yoksa Özellikle Hanefi mezhebine mensup olan Müslüman kardeşlerimiz hemen imamın salamından sonra tesbih yapmaksızın kalkıyorlar, sünneti kılıyorlar. Ve bu gerçekten ve vesselam'ın sünnetine aykırıdır. Aleyhissalatü vesselam, ve vesselam'ın sünneti selam verdikten sonra üç defa Müslümanlara dönmeden önce estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah Allahumma ente's salam ve salam ve ondan sonra Müslümanlara dönüyordu. Kalkıp namaz sünneti kılmıyordu Hazreti Satbe dikkat ediniz. Müslümanlara dönüyor. Ondan sonra tesbihlerini yapıyorlar. Tesbihler bittikten sonra eğer o namazın sünneti varsa kalkıp ne yapıyorlar? Ayrı bir yerde namaz sünneti kılıyorlar. Henefi sana mensup olan Müslüman kardeşlerimiz Cennet. İmam Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Derdemez hemen ne yapıyor? Kalkıyor ve sünneti kılıyor. Hem de aynı yerinde. Yerinde. Bazıları da oradan ayrılıp daha başka yerde kılıyorlar. Bu bir. İkincisi İkincisi bu tesbihler yapıldıktan sonra oradan kalkıp başka yerde sünneti kılmakta bir beis yoktur. Ancak namaz kılacağı yerde sütre olması vaciptir. Biliyorsunuz namazda sütre edinmek sahih görüşe göre vaciptir. Yani cumhura göre sünnettir ama sahih görüşe göre vaciptir. Ve ve vesselam diyor ki namaz kıldığınız zaman sütresiz namaz kılmayınız diyor ve Vesselam hayatı boyunca sahrada bile namaz kıldığı zaman yani harbeyi dikerek veyahut da sopasını dikerek ona namaz kılıyordu. Müslümanlar namaz kıldıkları zaman develerine karşı, ağaçlara karşı taş yapıyor ve hiçbir zaman sütresiz namaz kılmadılar. Dolayısıyla <gülüyor> mescitte yerinden kalkıp bir kenara geçip sünnetini kılacağı zaman mutlak manada sütre edinmesi vaciptir. Eğer direk yoksa Önünde olan adamın arkasında o kişiyi kendisine sütre edip öylece namaz kılar. Son soru hocam farz namazında secdede kendi dilimizde dua edebilir miyiz diyor? Evet. Arapça değil kendi dilimizde. Eğer Arapça bilmiyorsa en eftalı, en doğrusu ve en evdalı kişiyi duaları Arapça yapmasıdır. İster sucutta olsun, Aşır, tamam mı? Aşır. İster sucudun yeni namazı, ister namazın dışında olsun, ister namazın içinde olsun. En ef'ları ve en doğrusu Ali Sad ve Selam'ın yaptığı dualarla dua yapmaktır. Eğer hakikaten bu duaları ezberleyemiyorsa, zorluk çekiyorsa, Arapça dili de yoksa o zaman dünya ve ahireti için sucutta dili neyse o dil ile dua etmekte alimler beis görmüyor. Bir dakika. alem. Bir son, son Bazı arkadaşlarımız... Kimseyi küstürme ama. Bazı arkadaşlarımız şu niyet için hatim indireceğiz. Şu cüzü desen oku diyorlar. Bu arkadaşlara nasıl cevap vermemiz gerekir? Bu da doğru değil. Bu da sünnete aykırıdır. Maalesef şiddet bu oluyor. Böyle bir yerde toplanıyorlar. Herkese bir cüz veriyorlar. Ondan sonra diyelim ki yani o cüz o cüz ve böyle herkes o cüzü okuyup ondan sonra Efendim, dua Hatim duası yapıyorlar. Bu ve vassallarının sünnetine uygun değildir ve gerçekten işte bizim bu konumuzla ilgilidir. Hoşuma gitti yani böyle böyle konuyla ilgili soru sormak çok hoştur. Yani gerçekten bu bir adıttır gerçekten gerçekten ölmüş birinin ruhuna bağışlıyor. Mesela babası ölmüş, babasının ruhuna bağışlıyor, gönderiyor. He, bağışma konusunda bu bağışlama konusunda bazı alimler bunu söylemişler. Yani bu alimler arasında ihtilaflıdır. Hani kişi okumuş olduğu Kur'an ölüye hediye edilir mi, edilmez mi? Bazı alimler bunu yani bunu kabul etmişler. Ama sahih görüşe göre kesinlikle bu edilmez. Niçin? Çünkü Hz. Aişe Biliyorsunuz onun hanımı en çok sevdiği hanımı Khadice radıyallahu ta'ala ondan önce öldü değil mi? Onun kızı onundan ondan önce oldu. Külthüm ondan önce oldu. Zeynab ondan önce öldü. Amcası Hamza ondan önce oldu. Ve sevdiği birçok sahabi ondan önce ölmesine rağmen bir gün şöyle bir araya gelip de mesela ashabıyla beraber Kur'an okuyup da bunlara ne yapmadılar? Hediye etmediler. Bağışlamadılar. Dolayısıyla bu özellikle bir oğul. Biliyorsunuz oğul artık ister kız olsun ister oğlan olsun. Yaptığı bütün amellerden annesi babası ondan faydalanıyor. Ne bileyim, ne bileyim. Annesi babası şimdi, evet. Annesi babası ondan faydalanıyor. Yani anne oğlan veya kız çocuğu veya oğlan çocuğu yaptığı amellerden eğer annesi babası Müslümansa tabi. Eğer annesi babası Müslümansa ve iman üzerinde öldüseler evet. O oğlan ve da o çocuk veyahut da o kız i̇şte ne kadar diyor. amel yaparsa yapsın diyor onlar. hiç hediye etmeden anneleri babaları ondan faydalanıyor. Çünkü insan öldüğü zaman bütün amel kapıları kapanıyor. Üç amel müstesna. İşte bunlardan birisi de nedir? Salih çocuktur. Bu salih evlat yapmış olduğu amellerden annesi babası faydalanıyor. Ha o zaman bir araya gelip Kur'an okuyup başkasına hediye etmek veyahut da sen bir cüz o bir cüz şu bir cüz okusun ondan sonra kalkıp bir kişi de ellerini açıyor işte filan ruhuna filan ruhuna bu kesinlikle sünnete aykırıdır ve bu caiz değildir. Ve aleyhissalatü vesselam diyor ki men amile i̇şte amele leysa aleyhi emruna fâhı varaddin. bu ona geliyor. O zaman madem ki siz bundan faydalanmayacaksanız o zaman bunu yapmak gerçekten bunun için vakit, vaktinizi vermek doğru değildir. O zaman... Sen Kur'an oku, kendi kendine oku veyahut da diyelim ki siz bir araya geldiniz. Hakikaten ses tonunu dinlemek için değil. Çünkü bazı şahıslar bazen toplandıkları zaman bir kişinin sesi güzel de diyorlar ki mesela hele şunu, şu sesini bize dinlet. Bir Kur'an oku da dinleyelim. He, e, Kur'an okuduğu zaman bu okuyacağı ayetleri de anlamıyorlar aslında, sadece ses sonuna bakıyorlar, o kadar. Bu da doğru değildi. Ha o zaman böyle toplulukta, mecliste bir, gerçekten bir kişi Kur'an okuyup ve o Kur'an'ın ayetlerini okuduktan sonra, o Kur'an'ın ayetlerini onlara açıklarsa veyahut da kendileri Kur'an'ı anlıyorlarsa okudukları zaman, bu okunan Kur'an'dan, kelamdan faydalanıyorlarsa bunda bir beis yoktur diyor alimler. Yani diyelim ki burada biz işte oturuyoruz, tamam mı? Ve bir kişi diyoruz ki bize Furkan suresini oku, tamam mı? Çünkü Furkan suresinde biliyorsunuz yani birçok emir ve yasaklar ve nasihatler ve hatırlayıcı şeyler var. veyahutta bize şu sureyi oku. Maksat bizi, bize hatırlat Allah Celle, Celle bu surede bize neler söylüyor. O suredeki emir ve yasakları, tavsiyeleri, Şunları bunları öğrenmek veya da hatırlamak veyahut da amel etmek için diyoruz ki bize oku. Ok. O zaman bir kişiyi aklı bize okursa bunda bir sakıncası yoktur. Ama ses tonunu dinlemek için, oku da sus, ses tonunu dinlemek için bu da doğru değildir. Alimler diyorlar ki bu da doğru değildir. Bir de sohbet sonunda Türkiye'de genelde birine diyorlar ki asır süresini okuda bitirelim sohbet ediyorlar. Yani bu sünnette var mı? Asır süretini özellikle okutuyorlar. Asır süresi buradaki alimler bu hadisi zayıf görüyorlar. İmam Erbani diyor ki bu hadis sahihtir. Selef birbirlerinden ayrıldıkları zaman diyelim ki karşılaştılar veyahut da burada oturuyoruz mesela kalkıp gideceğimiz zaman bir kişi asr süresini okuyor ve böylece herkesine yapıyor işte geçen Rıfat kardeşimiz anlattığı gibi orada o dört meseleyi orada herkese hatırlatmış oluyor ve hakikaten bu sünnettir Müslümanlar birbirlerinden ayrıldıkları zaman aralarından bir kişiyi asr süresini okuyup o asıl süresinde olan o dört şeyi hatırlamak gerçekten sünnettir. Yani sahih görüşe göre. Burada alimler diyorlar ki bu sünnet değil yani Bu hadisi zayıflaştırıyorlar. Ama benim yanımda İmam Elbani Rahimahullah buradaki hadis dalında buradaki alimlerden daha alimdir. Dolayısıyla ben şahsen İmam Elbani'nin ee, bu hadisi tasihis etmekte yani gayet kanaatkarım ve diyorum ki inşallah bu hadis sahihtir ve hocamızın söylediği evet. şey e, asıl suresini okumakta bir veis yoktur inşallah. Şöyle bir soru var hocam. Ee, Kur'an-ı Kerim'i abdestte mi okumak daha eftar ve abdestsiz okuyabilir miyim? Var razı olsun diye. Kur'an-ı Kerim'i okumak yani ezber okumaktan bir sakıncası yoktur tabii ki en eflalı ve en doğrusu ister ezber olsun ister Kur'an'ı tutarak okusun, en doğrusu ve en eflalı <gülüyor> okumaktır. Ve biliyorsunuz Kur'an'ı, Kur'an'ı Allah kelamını okuman adabı var. İşte okuyacağı zaman okuyacağı zaman abdestli olması, kıbleye dönmesi ve en güzel oturuş içerisine oturması ve Kur'an'ı okuduğu zaman Kur'an'ı anlaması. Baban zalimler diyorlar ki biz bunu işlemiştik dikkat ediyor, hatırlıyorsanız bu hani Kur'an abdestsiz okunur mu okunmaz mı? Cumhur'a göre yani böyle Kur'an'ı Cumhur'a göre Kur'an'ı eline alıp abdestsiz okumak Cumhur'a göre kesinlikle haramdır. Tamam mı? Ancak İmam Elbani rahim Allah'a ve bu çizgide olan bazı alimler diyorlar ki kadın hayızlı iken Kur'an'ı eline tutabilir. Çünkü yani zarurettir. Ondan sonra abdestsiz olduğu zaman mesela şahıs kadın olsun erkek olsun Kur'an okuyabilir diyorlar. Ezberi yoktur. O zaman ne yapması gerekiyor? Kur'an'ı aşmak mecburiyetindedir. E mesela abdest halk abdest al. Abdest almak zor değildir aslında. Hepsi iki dakika sürmez. Tamam mı? E, su yok. Ya, Teyemmüm yap. Ya işte üşeniyorum falan filan. Tamam mı? O zaman yani o zaman Cumhur'a göre abdestsiz Kur'an'ı ele alıp Kur'an okumak Cumhur'a göre doğru değildir. Bazı alimlere göre bir sakıncası yoktur. Ama kendi nefsime tavsiye ettiğim gibi her Müslüman kardeşime tavsiyem Elden geldiği kadar Kur'an'ı abdestsiz okumamaktır. Vallahu alem. Peki abdest okumaya başlıyoruz ama mesela aniden diyelim gaz geldi, çıkarttın. Abdest i̇şte. okumaya mı? O anda git abdest. E, o anda tekrar biraz abdest al falan yani orada devam ediyorsun okumaya. Yani o İşte o zaman bu diyor. alimlere göre bir sakıncası yoktur inşallah. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. Bir dakika. Abi. Şimdi çünkü insan yani olur normal. Doğrudur. Hocam ağrıyan dişi çektirip yerine diş taktırmak caiz mi? Efendim. Ağrıyan dişi çektirip yerine diş taktırmak caiz mi? Normal diş mi yoksa altın diş miini kastediyorsunuz? Yok, herhalde normal diş. Şimdi bir sakıncası yok. <gülüyor> Çekilen dişin yerine diş koymak bir sakıncası yoktur. İyi, Ama de, altın de altın konusunda şey var. <gülüyor> hani, yani ben belki belki o şekilde soruyorum belki bilmiyorum ben. Şimdi biliyorsunuz. Altın diş takmak caiz midir, değil midir? Annem de var. Tamam mı? Eğer altın yani dişi hiçbir sakıncası olma, yani hiçbir şeyi olmaksızın yani bir hastalığı olmaksızın sadece gösteriş olsun diye, ağzı güzelle altınlı gözüksün diye veya ota efendim işte parası çoktur, dişlerini altın yapıyor. Burada alimler diyorlar ki, yani bayanlar, hayır, boşan, bayanlar. Ha, bayanlar biliyorsunuz bayanlara altın helaldir. Anladım. o zaman erkeklere hiçbir şey olmaksızın yani hiçbir özrü olmaksızın kalkıp da böyle keyif için gösteriş için altın diş takmak caiz değildir. ama diyorlar ki eğer altından başka o dişin yerini tutmuyorsa o zaman altın takmakta bir beysi yok örneğin kemik koyuyor koku, koku yapıyor platin koyuyor koku yapıyor gümüş koyuyor koku yapıyor o zaman ne yapıyorlar doktor diyor ki sadece altın takman gerekiyor. Tamam mı? Gerçekten de o doktor güvenir bir kişi ise yani gerçekten bu konuda tecrübesi varsa ama eğer platin koyduğu zaman koku yapmıyorsa altına geçmesi doğru değildir. Tamam mı? Zaruriyet olacak. He, yani zaruri ise yani altından başka ağzı başka bir dişi tutmuyorsa o zaman o altın dişi kaplama yapmakta bir beis yoktur. Ama normal dişi çekip e, Ayrı bir takmağın hiçbir sakıncası yok. Altınla ilgili bir şey soruyorum. Türkiye'de özellikle ön safa gidiyorum hani ön safın sevabı çok diye. Ön safta yanındaki adama bakıyorum elinde altın yüzük hmm. var. E şimdi bu altın yüzüğü görürken ben acayip rahatsız oluyorum. Arka Hı. tarafa geçiyorum. Tek diyorum bunun şerifinden uzak olayım diyorum. Yok doğru değil. Doğru yapmıyor musun? Ya diyorum bu adamdan uzak durayım. Altın yüzük takmış diyorum. Arka tarafa geçiyorum bir <gülüyor> sefer. <gülüyor> O zaman tamamen mescitten çıkman lazım. Çünkü Türkiye'de genelde bütün erkeklerine hemen hemen bütün erkeklerde altın yüzük de... oluyor söyleniyor. Yani erkek de altın yüzük görürseniz onun şerrinden hani uzak durun ondan. Uzak durun gibi böyle bir hadis var mı? Öyle bir şeyler ben, ben duymuştum. Ben böyle bir hadis bilmiyorum. Ben ondan dolayı yani kaçıyorum diyorum. Tek ön safta durmuyorum. Şu adamdan uzak duruyorum. Altın yüzük de yani gıcık oluyorum. Çok arka safa gidiyorum. Vallahi ben böyle bir hadis bilmiyorum. Hocam sihirle alakalı bir soru var. <gülüyor> bir dakika. Şimdi Sihir yaparak karısından soğutulan bir erkeğe neler okuyup üflemek lazım? Sihirin etkisinden kurtarmak için e, sihir nasıl bozulacak? Çok sıkıntısı var. Cinco hocaya gitse büyüyü bozulursa günah mı? Tabii. Sihiri sihir ile bozmak kesinlikle caiz değildir. Sihiri sihir ile bozmak caiz değildir. Ve gerçek eğer bu kadın veyahut da bu erkek yani bu sihirlenen kişi artık erkek olsun, kadın olsun o sihri her şeyden önce o sihri aramak lazım veyahut da öğrenmek lazım. Artık o sihir hani nuska olur, şu olur. Bazıları nuska yaparak sihir yapıyorlar. Yani o sihir, o sihir araştırılır, keşfedilir ve o sihir imha edilir. Böylece şey yapılır. Eğer bu sihirin Bulunamıyorsa, bulunmuyorsa bulunamıyorsa o zaman ne yapmak lazım? Dur. Devamlı Kur'an okumak lazım. Yani o kişi üzerinde. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Ee, bir de çok da Allah'a dua etsin. Olur ki bir gün inşallah Allah Celle Celaluhu o sihri çözer. Dur. Dur. evet Dur. Ama sihiri sihir ile çözmek kesinlikle caiz değildir. Bir de kişi sihirlenmemesi için arkadaşlar bu çok önemli kişiye sihir dokunmaması için veyahutta cinler ona zarar vermemesi için, şeytanlar, cinler o kişiye zarar vermemesi için sabah ve akşam zikirlerine devam etmek lazım. Özellikle bu İhlas, Felak, Nas değil mi? Tabii canım. Yani İhlas, Felak, Nas biliyorsunuz sabah ve akşam zikirlerindendir. Yani biliyorsunuz Felak, İhlas, Nas fecir namazından sonra üç defa akşam namazından sonra üç defa diğer vakitlerde birer defa okunur. Yani İhlas Felak Nas Ha, ondan sonra tekrar İhlas Felak Nas İhlas Felak Nas evet. üç defa. Doğru. Bu sabah akşam zikirlerinin içindedir. Ve bu sabah ve akşam zikirlerini devam eden bir kişi tahmin etmiyorum sihir onu onu etkiler Allah'ın izniyle. Çünkü Selam diyor ki bu zikirleri bu zikirlere ve dualara devam eden bir kişi Allah'ın izniyle Allah Celle Celaluhu onu şeytandan korur şeytanlardan evet. korur, sihir ona asla işlemezsin. Soruyla alakalı bir şey geldi. Ee, gittikleri cinci evinizde muska var demiş. Cin yardımıyla bulur, bozar mı? demiş? Bozar mı demiş. Muskayı bulunca ne yapmak lazım? Yakalım mı? Toprağı mı gömelim? En doğrusu yakmaktır. Eğer gerçekten o muska sihirliyse en doğrusu onu yakmaktır. Son, son soru son hocam. Bir ee, dakika. Kur'an-ı Kerim'i öpmekle alakalı bir kardeşimiz soru sordu ya e, kendisi şimdi bir video göndermiş diyor ben bugün bir videoya baktıydım diyor Ana, Enes bin Malik rahimahullah e, radıyallahu anh kelamu Rabbi diye öpmüş Kur'an öyle diye öyle bir şey var mı? Yok Bir video göndermiş mesela o videoyu günlüğün nasıl o zaman, Nasıl, günlüğün nasıl, günlüğün nasıl, günlüğün nasıl videoyu göndermiş? Bir tak, şu şöyle buradan Video o dönemde var mıydı ki nasıl çekmişler onu? Başka bir isim yapmış. Yok başka birisi yapmış herhalde. Canlandırma. Canlandırma. Canlandırma olmadı. Evet hocam. Subhanakallahu alayhi ve sellem. Bitti başka soru yok. Hada Sallallahu aleyhi ve sellem. ve ve ve sellem. ve ve ilahe ve Tamam bir soru sorayım ya. Organ bağış edecek miyiz? Tabletalama. Organ bağışı bazı alimler caiz görüyor, bazı alimler caiz görmüyor. Bunun aralarında ihtilaf var. Örneğin İmam Kışın. Elbani Rahimahullah çiz, çizgisinde olan alimler kesinlikle organ bağışını görmüyorlar. Bazı alimler de görüyorlar burda bazı alimler ihtilaf ediyor. Orhan başını görüyorlar. Çünkü onun olanlar işte başkası insanlar tencih. yapıyor yani bir faydalı bir şey yapmış gibi gözüküyor ama da yani bir şey Yani tos eyi diyor ki ben öldükten sonra mesela İnanam gözümü kullanabilirsiniz, İnanam. elimi kullanabilirsiniz. Beybremi kullanabilirsiniz, beybremi kullanabilirsiniz. Kullanabilirsiniz. kullanabilirsiniz. İşte bazı alimler bunu görüyor, bazı alimler görmüyor. Benim ne Çünkü ben soru soruyorum. Tabii müsavat, müsavat. Ben en çok. Caiç görmeyen aileler de. Sahip hadise benar aşılıyor diyorlar ki. كسر عظم الميت ككسره ve حي. اللهم صل على سيدنا محمد يعني ها كشي أري كلمة يعني أري بي diri bir insanın kemiğini kırmak gibidir. Onun hakkına yani onun Nasr Diri bir insanın kemiğini kıramasın. Şimdi bir kişi senin eline kırsa kitas yapılır, değil mi? Sen onun kemiği de kırılır. Veya hatta işte şu kadar mesela ceza parası verirler sana. Yani insan, ha, yani insan diriyken nasıl masum ise öldükten sonra da masumdur diyor. Ama kişi ölmeden kendi şeyi veriyor, izin veriyor. Ben öldükten sonra alabilirsiniz diyor Bakın işte, yok müsaade Biliyorsunuz insanın kendisi kendisinin değil ki. Ha, Doğru emanet. Vücut, vücut emanet. Da ve şimdi sen ya Allah hadi bu ayak ne senindir ne diyorsun, ne diyorsun ne? ki benim ayağımı kesin. Ben. ve da ben keseceğim ya, ben ya, hürüm ya bu benim ayağım değildir ben keseceğim. Allah. Şu kulak benim değil mi? Allah, Kim emanet. bana yettiraz ediyor? Ya bu benim kulağım değil mi? Ben keseceğim arkadaşlar ben kulaksız kalmak istiyorum. Allah bu hakkı sana vermemiş. Allah, o zaman bir şey var. Çünkü Allah Celle Celalühu bu vücudu sana emanet emanet etmiş. Bu vücut Allah Celle Celaluhu dilediği şekilde bu vücudu koruyacaksın. Soğuktan, sıcaktan, efendim zehirden, şundan, bundan aç bırakmayacaksın. Onun için Ahmed diyorlar ki niçin mesela kişi bir savaş esnasında yaralıyken mesela e, ölümle karşı karşıya geldi, hiç yemek yok. Yanında mesela leş var, at ölmüş, deve ölmüş neyse o kişi ölmemek için doymamak şartıyla o leş etinden yemeyi cevaz görselmişler. Niçin? İnsan o kadar Allah katında değerlidir. Evet. Ki o kişi ölmesin diye. Vücuduna da yani işkence yapmayacak. Yani. Tabii canım. Çünkü o kişi mesela e, bir kişi kalkıp kendi kendini öldürürse o kişi kendi kendini öldürdüğü için öbür dünyada öldürdüğü şeyler öbür dünyada azap görür. Ve biliyorsunuz ve Vesselam bizzat döneminde bir ashabdan bir kişi o kadar savaşçı ki o kadar olsun. Sahabiler arasında meşhur oldu. Adam yani gece gündüz hiç yorgunluk demeden hep çarpışıyor ve hep kafirleri öldürüyor. Ashabın diline destan oldu. Herkes onu medhetmeye başladı. Ve Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda bunu bu şekilde medhederken dede ki huva fılnar. Acayip. Ous'u Herkes dondu. Yanacak diye. E şarkı. biliyorlar da Ali hesap sen boşuna konuşmaz. Ali hesap bas sen boşu boşuna konuşmaz. Ou fılnarda dise. Ou fılnarda fılnar. Kesin oya lanatmaz. Tamam mı? Bu orada herkes şaştı. Acayip nasıl olur böyle bir adam bu kadar Allah rızası için bu kadar çarpışıyor, bu kadar öldürüyor, kendini tehlikeye atıyor falan filan nasıl oluyor? Aralarından bir kişi dedi ki, vallahi bu adam nereye giderse gitsin ben bunu takip edeceğim. <gülüyor> Bakayım, bu adam ne yapacak ki cehenneme müstahak oluyor? Ve bu nereye gidiyorsa onunla gidiyor, nereye gidiyorsa onunla gidiyor. Bir gün bir savaş esnasında çok yara alıyor. Artık o kadar yara alıyor ki, biliyorsunuz eskiden şey giyiyorlardı, Zırhlı, zırhlı. zırhlı elbiseler giyiyorlardı. Ee, şeylerin bu kılıçların eserinden yani yüzde yüz tam girmiyordu ama çok yara tam alıyorlar diyor. yani. He, artık dayanamadı bu yaralara. Hemen savaştan ayrılıyor, savaş sahasından ayrılıyor şöyle bir kenara çekiliyor. Bu saha de onu takip ediyor. Uzaktan uzağa takip ediyor. Bir kenara çekiliyor ve harbesini, harbeye ne deniliyor Türkçe? Mızra. Mızra, Mızrağını şöyle yere koyuyor, göbeğine dayatıyor, ondan sonra üstüne böyle yatıyor, intihar ediyor. Harakiri oh. Yani, bunlar sana mesela yani bu insanlar savaş esnasında bunu dövmüşler, Ve kendisi bu yaralara aldı, tamam mı? Karşılığını Allah tarafından sen mükafatını alacaksın. Ama şey sen da de. De. efendim şey bu de. he. Ama sen kalkıp da burada bu işkencem, bu eziyetlere katlanmamak için burada kendini öldürmen bu nefis Allah sana vermemiş ki bu nefis ancak Allah istediği zaman alınır. Tabii ki bu adam kendi eliyle nefsinin nefsinin ölmesine sebep oldu. Biliyorsunuz çünkü o sebeptir. O sebeptir ama Allah buna müsaade etmez. Ve orada kişi o şahz diyor ki gidiyor ki Allahu ekber. Sadaka Rasulullah. Şehadu en la ilahe illallah. Şehadu enne Muhammedur Rasulullah. Ey Allah'ın Resulü senin o seyrediğin kişi var ya işte o kişi böyle böyle yaptı ve böyle böyle oldu ve en sonunda kendini öldürdü. Tamam mı? Yani kişi kesinlikle kendi kendine eziyet ve zarar veremez. Kendini öldüremeyeceği gibi zarar da veremez. Örneğin bilerek parmağını şöyle koy çek üstüne vur. Allah Celle Celaluhu bu parmağa eziyet verdiğinden dolayı Allah sana ceza verecektir. Her ne kadar bu parmak senin ise hiçbir şey yokken böyle keyif için yani. Kalkıp da parmağını dömen veyahut da getiriyorsun ineği hani bazı Türkiye'de bazı şeyler var. Ne diyorlar ona? Saç atırlar kendilerini. Ciletçi cilet vuruyorlar Müslümcüler, böyle. Müslümcüler. Ne diyorlar onlara? Üstüncüler. Müslüm, Müslümanlar, üstüncüler. Üstüncüler belki kendileri ciletçiyorlar. Biliyor musun? Müslümanlar. Ciletçi, diyorlar, ciletçi, ciletçi işte, ciletçi evet. Kendisi. Adam göğsüne, eline, mamne'ne falan kendi kendini parçalıyor böyle. Tamam mı? Ya diyor, bu benim vücudum değil mi diyor? Bizzat ben gördüm. Diyarbakır'da bir yerde gördüm. Adam sarhoş olmuş, tamam mı? Hani ya bu benim vücudum değil mi? Ben benim değil mi diyor. Ben istediğimi yaparım diyor. Ben vücudumu yırtarım, keserim, ederim. Vuruyor. Her tarafı kan içinde böyle. Yani sen her ne kadar bu vücut senin ise sen bu vücut, bu vücudu istediğin şekilde tasarruf edemezsin. Yani Ali vesselamın selamın ve Allah Celle emir ve emirlerine aykırı tasarruf edemezsin. Allah Celle Celaluhu'nun emir çeceve emirleri çerçevesi içerisinde tasarruf edeceksin. Hasta olmamak için ki mesela sıcak giyineceksin, tamam mı? <gülüyor> mesela havalar çok soğuk. Adam kalkıyor mesela atletle geziyor. Burada Allah Celle Celal'i onun sorumlu tutuyor. Çünkü bu havada sen böyle böyle gezemezsin. Çünkü hasta olursun. Bu bellidir yani. Veya hatta e, aşırı sıcak döneminde mesela kalkıyoruz, kalkıp da mesela güneşte yatman. Yattığın zaman o güneş ne yapıyor? Ona vücuduna zarar veriyor. İşte bu zarardan dolayı yine Allah Celle Celaluhu onu sorumlu tutuyor. Ha o zaman kişiyi kendi <gülüyor> vücuduna ya istediği bu? şekilde istediği ya. zaman maşallah eziyet veremez. <gülüyor> Saliye kadar devam edecekmiş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Salı gününden kadar devam edecekmiş bu. Yaşlar, bugün He. tatildi de gitmedik okula. 3 rekatı diyor, hiç tahiyyatsız diyor. 1, 2, 3, kılıp selamlayabilirsin diyor. Böyle de olur diyor. Birisi de diyor ki, 2 rekat kılacaksın, selamlayacaksın diyor. Kahıp 1 rekat daha kılacaksın diyor. Ama Türkiye'deki gibi diyor, kılmayacaksın. Türkiye'de 3 rekat kılıyor ama, 3. rekat da tekbir getiriliyor falan. Kulutlu aralar okunuyor, öyle değil. Akşam namazına benzetmemek için. Tahiyyatsız diyor, 3 rekatı da bir selamla kılabilirsin. Mümkün mü bu? Doğrudur. Hangisi daha eftal daha doğrusu ya da bazen öyle, bazen öyle oluyor. En, en eftalı iki sonra bir. tam Ama Aleyhisselatü Vesselam bazen bu sizin söylediğiniz şeyi sünneti yaptı. Yani Aleyhisselatü Vesselam bazen üç rekatı bir teşehrütle yaptı. Ha, o. Ama Aleyhisselatü Vesselam diyor ki vitin namazını diyor, akşam namazına benzetmeyin diyor. Yani akşam namazı gibi yıkılmayın. Akşam namazı nasıl? İki rekat sonra teşehrüt, evet. sonra kalkıp bir rekat, bir Türkiye'de benziyor. Yani. Türkiye'deki vitir namazı benziyor akşam namazına. Evet, yani. doğrudur. Evet, yani en doğrusu bir daha üç rekatı bir daha kalkırmakta mısın hocam? Işte, doğrusu diyor, doğrusu en doğrusu diyoruz. En doğrusu yani 3 rekatı bir daha Yok, en efdalığı ve en doğrusu 2 1. 2 sonra selam verir. Çok 2 rekat kılar selam Hı. verir, Hı. sonra 1 rekat selam verir. Ama bu senin söylediğin de hocamızın da söylediği. Yani 1 2 3 ondan sonra teşehhüd selam. Şehut, selam. Evet. Bu da olur. Demek evet, bazen Ama öyle bazen devamlı öyle. böyle yapmayacak yani. Bazen öyle bazen. bazen olabilir, olabilir. Hani, bir arada bir hafta. Tamam. Güzel Allahu ekber dedin hocam. mı? da ekber. Bırakacak mısın artık? Efendim uygun gerekiyor mesela? Ama ki de onun. selam yani. diyor ki, selam diyor ki, kalktığınız zaman diyor, kişi sihri yerken önünde ekmek veya yediği yemek mesela elindeyken ezan okursa diyor, yemeğine devam yani doymadan kalkmasın diyor. Yemeğini bırakmasın diyor. Tamam mı? Çünkü diyor özellikle bu zamanda İmamlar, müezzinler genelde neye göre ezan okuyorlar? Takvime göre ezan okuyorlar. Evet. Takvime göre ezan okumak yüzde yüz doğrudur diyemeyiz. Çünkü ezan okuyup fecir namazının vakti girmeyebilir. Veya hatta bazı yerlerde belki girebilir. Onu da bilmiyoruz. Olabilir, olmayabilir. O zaman ezan okuduğu zaman, ezan okuduğu zaman, tam Allahu Ekber dediği zaman, sen tegbiratul ihrama aldıysan devam et. Tamam. Ama bir kişi gerçekten güneşe göre hareket ediyorsa veyahut da gerçekten vakite göre hareket ediyorsa ve sen de biliyorsun ki bu adam kesinlikle e, yani güneş, vakitleri güneşi takip ederek yapıyor. O zaman olmaz, niçin? Çünkü yakinen biliyorsun ki bu adam böyle, böyle güneşe göre hareket ediyor ama takvim yakinen değil. Yakinin olmadığı için o zaman bir sakıncası yoktur. Suhara kalktın ve sen diyelim ki 10 dakika var. Ne yapıyorsun? Atıştırıyorsun, atıştırıyorsun. hani kalkamadın? Allahu Ekber dedi. Orada hemen yemeğini bitireceksin. Ondan sonra kes keseceksin. Yani, yani Allah-u Ekber dediği zaman hemen atmayacaksın elinden. Şöyle yapıyorduk hocam. Rahat olmuyor insan hocam. Ben gün boyu ne şey... Yani hadd-i ulumun da yani Allah Resulü sallallahu bunu istihk bunu müstehil yani. O, bir bir bir bir bir Allah Resulü şey sallallahu şey şey şey şey şey bir ruhsatıdır. mi Arapçada söylenecek mi değil mi hocam? Çokdan sünni bilmacele geçiyor. diyor ki tamam. İza ezen ve kana fi yadihi tamam. Tabi lukmetun yani mesela de bu değil. Yani mesela senin önünde yemek var. Bir de şeyin istiyor. Bir de özellikle bu zamanda, özellikle bu zamanda takvimlere göre, bütün her yerde takvimlere göre okunuyor. Kimse kalkıp güneş takip ederek okumuyor. Ve kimse dama çıkıp da fecri takip ederek namaz ezan okumuyor. Takvim Genelde diyor. takvimlere göre. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti özür dilerim. Ee, Tayyip Erdoğan'ın emniyle bu Ramazan'dan sonra başlayacak bu gözetlemeyle e, oruç başlaması namaz e, vakitleri içindeki yeni bir kuruluş oluyor. Bu deyin bunu yapması için dünyaya. yap. Allah güzel bir şey. Evet. Mesela ben e, izine gittiğim zaman geçen sene değil ondan önceki sene Ramazan orada Ramazan'da oradaydım. Biliyorsunuz bizim bölgemizdeki Müslümanlar hepsi Şafii'dir. Şafii mezhebine göre e, yani Allahu Akber dediği zaman tamam mı hemen ne yapıyorlar sünnetlerini kıldıktan sonra fecir namazını erken kılmak onlara göre sünnettir Türkiye'de de biliyorsunuz e, özellikle Ramazan'da hemen hemen 40 dakika önce, önce imsak yapıyorlar evet erken yapıyorlar erken yapıyorlar yani helbuki daha, daha şefak çıkmamış ezan okuyorlar ondan sonra e, kimse yemek yemiyor Bakıyorum ki dama çıkıyorum daha şefak çıkmamış dedim ki baba ya daha şefak çıkmamış babam çok yaşlıdır da yani artık öyle kime söylüyorsa artık şey yapmıyor ya baba dedim vallahi daha çıkmamış bak bana inanmıyor musun ben sana hiç zarar vermek ister miyim daha şefak çıkmamış ye suyunu içmeğini ye oğlum diyor biz böyle, böyle alıştık, alıştık diyor tamam. böyle harçlıdırlar bizi diyor. Yani ezan okununca imsak oldu. Dedim ki yani bunlar yanlıştır dedim. Doğrusu bak şafaktır. Bak şafak çıkmamış. Olduğu gibi daha duruyor. Daha gecedir. Peki şafak çıkmadan önce bunlara göre ne yapıyorlar biliyor musun Türkiye'de şafi? Hemen fecir namazını kılıyorlar. Ben camiye fecir namazına gitmiyorum. Vakti girmeden sonra. Yani, vakti girmeden kılıyorlar. <gülüyor> Kaç defa oldu, vakti İmama nasihat ettim. Allah için dedim bak. Bana, hani, bana inanma. Şu caminin damına çık. Tamam mı? Siz namaz kıldığınız vakitte şefaka bak dedim. Eğer şefak çıktıysa, dedi ki, valla gerçekten Muhammed Şerif doğru değildir. Eğer çıkmadıysa o zaman siz gerçekten namazı vaktinde kılmıyorsunuz. Siz gece namazını kılıyorsunuz. Bu kıldığınız namaz, nafile namazın yerine gir giriyor. Fecir namazını siz kılmıyorsunuz. Dedim ki, biraz geciktir, bizi de namazdan mahrum etme. Valla dedi, biz böyle kılıyoruz. <gülüyor> tamam mı? Ben... Babama dedim ki baba ben bir daha fecir namazına gidemem dedim. Maalesef şişedid. Oğlum diyor ki madem ki sen öyle biliyorsun diyor ben senin işine karışmam diyor. Gerçekten fecir namazını kılmıyorlar. He? Ramazan'da çok acayip yapıyorlar ya. Ettik etmedik, kabul etmediler. İnan ki akıyorum orada Muhammed'le beraber bir de kızlar, hanım, annem Beraber orada fecir namazını cemaatla kılıyorduk. Ama Mecbur. Yani. Ne yapayım? Ben gidip vaktinde olmayan bir namazı nasıl camide kılıyım? Göz Bileme, ee, O Vakit, e, şans verirler. Nas nasihat da dinlemiyorlar. Etik etmedik, dinlemediler. Ben dedim ki artık bir daha fecir namazına gelemem dedim. Vaktinde olmayan bir namazı kılmak için gelmem dedim. Yani işte onlar da bize biliyorsunuz Bize laf atıyorlar işte vahabisiniz Aynen. falan bir kere de Biz terevil namazlarına hocam camiye gitmiyoruz açıkçası Hep evde kılıyoruz 8 rekat kılıyoruz Evde kim varsa cemaat oluyor 8 rekat kılıyoruz Bize de şey diyorlar işte ayrımcılık yapıyoruz Nereden çıkarttınız bunu gidin camilerde 20 rekat kılırsanız camiye gidiyorum sucuk gibi oluyor Ne zaman camiye gidiyorum sucuk gibi Geliyorum abletim falan sırılsıklar Ya ben anlamıyorum diyorum kıldığım namazdan Bir lezzet almıyorum tad almıyorum ya, yat kalk yat kalk Evde işlesi diyorum, sakin sakin, sekiz rekat kılıyorum ya, içime sene rekat kılıyorum, üstelik evde de cemaat oluyor. Kim varsa, babam, annem, hanım, kim çoluk, çocuk diyor, hadi bir cemaat olalım diyorum, sekiz kılıyorum. Ama bazıları eleştiriyor yani, yaptığınız yanlış diyor, şey, ayrıcalık çıkarıyoruz. nereden çıktı bu sekiz rekat ya kılıyorum, belli var, ya, var ya, ben de, ben camide, de, yine de camide olacak, mı? Bir kayda e de camide de, yani yavaş kıldırsa, inan yani, o namaz kabul oluyor mu Allah bilir yani böyle, yat kak yat kak şey gibi, jet gibi yani. Jet değil mi? Biliyorum doğru mu yapıyoruz yani, evde sekize katılıyorsunuz. Gerçekten namazı, eğer eğer bu imam, yani bu imamdan başka bir imam yoksa, böyle düzgün namaz kıldıracak bir imam yoksa en doğrusu bu gibi imamlara uymamaktır. Yok eğer bu imamdan başka düzgün tarvih namazını kılacak bir imam varsa en eftalı o imama gitmek lazım. Çünkü haline diyorlar ki, bu artık camilerde kaideleştirildikten sonra en eftali ve en doğrusu camiye gitmek lazım. Selam için. Evet ama bu bütün camilerde sünnete uygun namaz kılınmıyorsa o zaman bazı şanslar bir yerde toplanıp sünnete göre namazı kılmakta bir beis yoktur. Sekiz zekat kılmakta da bir beis yok. Sekiz zekat kılmakta. sekizdir yani sekiz üç ütü. kılınıyor hangi camiye yani. desen hatta buradan mesela Medine'de ve Mekke'de burada da 20 rekat ümitliyorlar. Hatta eee Ramazan'ın son 10 gününde 20 23 23 daha 43 rekat okuyorlar. Yok yok o 10 gün. O 10 rekat okutma istektir. Hani Hüseyin Hazreti Ömer zamanında bu 20 rekat olmuş camide cemaatte 20 rekat. Tehdit, şey. Son gece ah. de terettüplü. Yani içerisi birden son Türkiye'de yatsı namazıyla işte Beraber birleştiriliyor. Evet.